Galanti, Galanti. Evet Tulfar Bey, podcast'imizin ilk bölümüyle dinleyicilerimizin karşısındayız. Önümde tabii konuşmamız gereken, konuşacağımız bir sürü konu var. Ve ben bu konular içerisinde e, tabii beraber eleyerek yaptık bunları. Öncelikle bu podcast'in neden ortaya çıktığı konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. E, benim gördüğüm Türkiye'de medyada bir içerik kıtlığı var. Yani kaliteli içerik üretilen bir şey değil Türkiye'de. Çok nadir, zor buluyorsunuz. YouTube'un trendler bölümüne baktığınızda bile zaten yani... O liste içler acısı bir halde. Evet. İnsanlar neler dinliyor, nelere maruz kalıyor, nasıl fikirler, insanların kafalarına enjekte ediliyor. Bu çok büyük bir sorun bence. Tabi e, o insanları da suçlayamayız çünkü gerçekten inanılmaz bir e, şey var. Baskı var. Nasıl desem? Aynen bir bir baskı var. A politik konuları konuşma yönünde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bizim fikirlerimizi de insanlar bilmeli, görmeli diye düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle hayırlı olsun diyorum. Daha sonrasında da şunu ifade etmek istiyorum. İçerik olarak bizim bildiğimiz tarzda içerik üreten üreticilerin bir kısmı şu an YouTube trendler bölümüne demiştin baktığımızda. İçerik üreten birkaç kanala da baktığımızda bunlar genelde yabancı kaynakların içeriklerini Türkçe çevirmek üzerine olduğunu görüyoruz. Aa, evet. Yeni yani kendisinin yorum yaptığı bir içerik genelde yok. Hmm. Ee, bu bir tek yorumlama konusunda da değil haber konusunda da olsun işte teknoloji konusunda da olsun magazin konusunda da olsun yani tamamıyla dertleri yabancıdan kopyalamak olmuş bu da insanı bir yerden sonra sıkıyor özellikle senin benim gibi İngilizce kanalları takip edenler olsun şeyler olsun aynısını tekrar dinlemekten sıkılıyor yani biraz da biraz da Türk milletinin kendi dinleyicisinin, kendi izleyicisinin de bilgisinin, yorumunun yani eksikliğini hissediyorum. Ben asıl neyin eksikliğini hissediyorum biliyor musun? Türkçe tartışma yok. Gerçekten Türkçe iki ideolojinin karşı karşıya gelip... ...bu fikirlerin kendi aralarında yarıştığını, bir mücadele içerisine girdiğini... ...ben herhangi bir medyada gözlemleyemiyorum. Yok bu. Yani insanlar daha çok hamaset üzerinden siyaset yapıyorlar... Kimse kimseyi ikna etmeye ya da kendi ideolojisinin, e, kendi düşüncesinin iyi taraflarını göstermeye ya da karşıdakinin kötü taraflarını öne çıkarmaya falan çalışmıyor. Sadece hamaset ve e, biliyorsunuz yani Türk kültürü çok yüksek frekanslı ve yüksek bağlamlı bir kültürdür. Yani en ufak bir şey bile hani bıyığın şeklinden tutalım tamam mı yapılan ufak bir hareket hı hı. bile bir siyasi geçmişi olan bir şey olduğu için tartışmalar bitmiyor yani. Temel düşünceler hiçbir zaman konuşulamıyor. Şu birkaç tane gerizekalının çekmiş olduğu YouTube videoları vardı. İşte bir ateisti karşımıza aldık, sorular soruyoruz. İşte ateiste tartışma yok, komüniste tartışma yok, şöyle bir tartışma falan. Birkaç tane kafasında takiye ve şu Yunan severlerin Yunan severlerin grubunda olduğunu bildiğimiz birkaç grup var biliyorsun. <gülüyor> Onların videolarını izlediğinde. Tamamıyla tartışma dışında sadece ve sadece dalga geçmek maksatlı bir içerik olduğu için insan izleyesi gelmiyor. Evet. Ama gerçek manada şuraya karşına oturtup da harbiden ya, komünist fikriyete sahip bir insan, feminist fikriyete sahip bir kadın. Efendime söyleyeyim işte aşırı Türkçü uçlarda yaşayan faşist ya basit milliyetçi, şu an hala MHP'de devam eden bir milliyetçi veya neden iyi partili bir milliyetçi işte... Türkçülüğün kendi içerisindeki ideolojik tartışma, bunlar da bile ya kendi iki yani bir ideoloji içerisindeki iki yani dallanmış tartışmayı bile doğru düzgün yapamıyor insanlar. Evet. Bu konuda içerik kıtlığı var. Platform kıtlığı var. Platform yani bu bu sebeple yola çıktık aslında biz. E, gerçi bu sebeplerden sadece küçük bir kısmı. E, dediğim gibi hani bu plat, bu podcast'in bu platformun ulaşmaya çalıştığı nokta size bu eksikliğini gördüğümüz kısımların eksikliğini gidermek yönünde. Yani dinleyicilerimize. Elimizden Şimdi Aynen. Şimdi haberlere geçelim istersen. Öncelikle dünyanın taa öbür tarafından bir haberle başlayacağım. Yani, e bizi az ilgilendiren kısımlardan bir tanesi diyelim. Hı. Hindistan ve Çin'in sikkim üzerine oynadığı oyunlar. Abi bir kere bölgenin ismi komik. Ya kesinlikle yani ya. sikkim mevzusu dedim mi beni güldürüyor he. Abi, Özellikle kim savaşa olacak takipçileri bilir. Yani Twitter takipçileri bilir bu konu üzerine birçok yazılmış komik tweet mentionları var şeyleri var. Hani yani sikkim yine mi sikkim evet o sikkim <gülüyor> işte şey, <gülüyor> komik bir yani ileride böyle mi anılır yoksa başka türlü bir isimle mi anılır bilmiyorum. Ya, Ama, bilmiyorum ya. Yani bir şey vardı. Ya. Yani, A, tabii Twitter çok sikkim'i duyuyorum ben ya. Yani. Çok ben e, jeopolitik olarak bu işin geri planına bakmadım. Ama Hindistanla Çin arasında bir sürtüşmenin olduğu zaten benim iyi kötü böyle böyle hayal meyal hatırlayabildiğim bir durum. Benim tahminim sadece bu bölge üzerine oynanan bir şey değil. Çünkü Çin'in gerçekten bir kaynak ortaya koyabilecek kısımları ya iç bölgelerde kaynak çıkarılan yani maden olan petrol falan çıkan bölgeleri. Yani iç bölgeleri, karasal bölgeleri ya da asıl Çin'i Çin, Çin yapan bölgeleri şeydir, daha böyle kıyı kesimlerinde. Ve Çin şu ana kadar ekonomisini tamamen şey üstüne kurdu, iç bölgelerdeki insanları kıyı şehirlerine göçürüp o kıyı şehirlerinde inanılmaz bir şey ortaya çıkardılar, ucuz iş gücü ve bu ucuz iş gücüyle adamlar Tabi global ekonomi finans kapitalin de Çin'i biraz kayırdığı bir düzene düzen olduğu için 500-600 milyon kişilik bir orta sınıf yarattılar. Bu bir kere başla başına bir başarıdır ama Çin'in ekonomisi bunun üstüne kurulu. Yani ben sikkim gibi küçük bir bölgenin yani tabi ne kadar büyüktür ne kadar küçüktür bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim sikkim'i Çin'den alsanız gerçekten çok bir fark yaratır mı bilmiyorum. Muhtemelen Sikkim bu şu daha büyük bir... Tabi biliyorum evet. ama yani Çin mi kazanamasa yani onun ekonomisine bir etkisi olacak bir bölge değil orası. Kesinlikle zaten orada sadece bir e, şu an uzunluk tartışması gibi bir tartışma var ya. Kısa mı daha etkili uzun mu daha etkili bildiğin yani Türklerle <gülüyor> işlevimi boyumu denen mesele. Kesinlikle orada bir şey yok yani ki asıl bence... Benim bildiğim hani coğrafi konum itibariyle birbiriyle sıkıntılı oldukları bölge e, Keşmir bölgesi olması gerekiyor. Hem Pakistan hem Çin hem Hindistan'ın ortak olarak hepsinin istediği. Üçünün de istediği. Burada genelde ben çatışma beklerken Nepal'ın arasındaki Sikkim bölgesinde onlar birbirine giriyorlar. Artık onlar da mı ismi sevdiler ne yaptılar ben de anlamadım da. Yani, yani. E... Ve de her seferinde, her seferinde dikkat et ya bir 50 kişilik grup esir alınır yok 70 kişilik araç taranır yok bir tane general ya da işte hani bir tane komutanı esir alırlar falan bu nasıl bir şey ya lan siz nasıl bir sınır anlayışınız var ya asıl merak ettiğim kısmı söyleyeceğim abi Hintlilerin bu sopa fetişi nedir? Abi adamlar gerçekten elinde makinel tüfek olan Çinli, Han Çinli hani böyle adam Pekin civarından gelmiş tamam mı? O adamın böyle sopayla dayak atma falan gibi bir kültürel ögesi yok. Hani yok. çünkü Pakistanlı ve Hintli askerler arada sopayla birbirine giriyor bildiğim kadarıyla. Ya tankla ezecek bildiği, yasila sıkacak. Sopan yok adamda bildiğim. Gibi. Aynen aynen. Çinliler daha mekanik adamlar olduğu için adamlar üstümüze sopayla geliyor. Sakince bunlara sıkalım demişler ve sıkmışlar. <gülüyor> ve bir sürü adam ölmüş yani. Bu nasıl bir kafa ya? Yani bu Hintliler yani. cidden anlamak çok şey değil. Sen hiç şeyi gördün mü? Bu Pakistan ve Hindistan sınırında böyle birbirlerine inanılmaz karikatürize bir şekilde atar yaparak böyle askeri bir tören düzenliyorlar. Sınır kapısının açılma töreni bu. Adamlar bildiğim böyle hani Disney eski şeyleri vardır ya çizgi filmleri. Böyle hı hı. Işte Looney Tunes ne bileyim Tavşan vardır işte Avuç Kemir falan Bugs Bunny o vardır. Onun gibi hareket ediyorlar ya. Karikatürize adam ayağını bir kaldırıyor kafasına kadar. Ondan sonra sert ve böyle inanılmaz böyle abartılı bir hareketle diğer ülkenin askerine bakıyor. Gözlerini kısıyor. Zaten bıyıklar filan o biçim. Adamlar bildiğin karikatür aga. Şöyle söyleyeyim. Hint'te askerlerin zaten disiplini bir yürüyüşü izlersen komediden yere yatarsın. Yani adam böyle ayağını alnına da indirmeden falan indirmiyor böyle lan <gülüyor> uygun adım yürüyüşünüz buysa yani anla bir de sakal serbest aa evet yani ben onları gördüğüm zaman inan bana hani Suriye'de çatışan birlikler bana daha böyle profesyonel geliyor gibi sanki bu adamlardan bir sikim olmayacakmış gibi geliyor <gülüyor> ama ne bileyim yani <gülüyor> Çinliler daha dediğin gibi daha meditarist daha mekanik ee, bu adamlar bunlarla nasıl baş edemiyorlar ya da bu adamlar bunların sopasını nasıl yiyor değil mi? İlginç dediğin gibi sopa fetişi. Cidden öyle bir şey var. Kuşak olarak bakarsan İran, İran'dan doğuya doğru biraz Pakistan. da güneye doğru kay şöyle. Pakistan, işte Hindistan'ın bir bölgesi falan. Buralarda olan bir şey ki İran'da da bence bir sopa fetişi var. Aynı zamanda kırbaç fetişi de var burada. Aa tabii canım. Eskiden bizde de varmış abi. Falakan'ın ana değil mi burası? Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum Orta Doğu kültürü diyebiliyorum ama ona hani bizde de çıkmış olabilir. Olabilir valla. Ya bence e, bir çok eskiye dayanan belki ta Sümerlere kadar giden bir kültür bu ama bunu bu hakkında yani bir tarihsel araştırma yapmak lazım. Neyse baş Abi, diğer haberlere geçebiliriz. Hı. Ona geçmeden önce şunu demek istiyorum. Ya son dakika şeylerine bakıyorum. Çin askerleri Keşmiş sınırında Hint ordusuna ateş açtı. Bir Hint binbaşı iki Hint askeri öldü. Ya bu nasıl bir sınır anlayışı? Yani gerçekten Türk devleti Orta Doğu'da olmasaymış Orta Doğu'nun sınır şeklinin de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Hani sizin nasıl bir sınır şeyiniz, hat, hattınız var? Nasıl kafasına göre ateşe açabiliyor? Senin bir subayını öldürebiliyor ve sen buna karşılık olarak ancak 2-3 tane araba tarayabiliyorsun veya 40-50 tane askeri esir Ya yani Türkiye'de Önemsemiyorlar ki. Önemsemiyorlar ki abi 2 milyar tane adam var orada. Abi 2 milyar adam dahi olsa Hint binbaşı diyor. İlla ki bu herifin binbaşı olabilmesi için belli koşullardan geçmiş olması gerekiyor. Yani belirli bir e, kültür seviyesine, eğitim seviyesinden geçmiş olması gerekiyor. Doğru. Sen bunu feda etmesine o kadar gönüllüsün ya. Gerçekten merak ediyorum yani. Bu nasıl ateşe çakır? Yani? Ya insanın kıymeti gerçekten Hindistan'da da Çin'de de az. Ama Çinliler daha böyle gerçekten militarist olduğu için daha mekanik hareket ediyorlar. O yüzden bu gibi durumları daha iyi yönetiyorlar gibi görüyorum ben. Katılır mısın bilmem. Olabilir. Neyse diğer haber diğer haberlere geçelim o zaman. Dinliyorum abi. Ee, bakalım bakalım ne varmış. Öncelikle 15 Temmuz gazilerinin AKP il binası. İl binasıydı değil mi? O genel merkez değildi. Evet. İl binası diyebiliyorum. Onun önünde yaptıkları bir eylem var. Bu konu senin konun. Ben çok gerçekten bir bilgiye sahip değilim. O yüzden yorumunu gerçekten merak ediyorum. Bu adamların bu işe girişmesi... Genel merkeziymiş. Aa, ciddi mi? Evet, ya, genel merkez. Bu gazilerin, 15 Temmuz gazilerin bu işe girişmesindeki ana sebep sence ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bunu ben ilk duyduğum anda oha çektim. Hiç beklemediğim bir, yani şu dönemde özellikle Türkiye'nin iç gündeminde hiç beklemediğim bir haber. Az buçuk diğer e, meseleleri. Mesela şu anki sıklıkla duyduğumuz Ayasofya cami açılsın mı, açılmasın mı. Zaten ben bir boşlukta illaki diyordum, yine Ayasofya meselesi gündeme gelir, yine duyarız, dinleriz. Ama bu meseleyi hiç beklemiyordum, oha dedim yani. Şimdi bakıyorum abi, mesele anladığım kadarıyla ki ben kadar takip etmemiştim. Bu kendileri için toplanan bir para varmış. O parayı alamadıklarından yakınan adamlar genel merkezin önüne gitmişler. Hı hı. Ve karşılığında aşırı derecede sert bir müdahalede bulunuyor. Çok ilginç yani. Hani normalde böyle bir adamların karşısına yetkili bir abimiz çıkar. Hı. İşte der yanlış anladınız. İşte siz bizi savundunuz. Biz sizi savunacağız. Bilmem ne yapacağız. Gördüğüm kadarıyla sadece takım elbiseli güvenlikleri. Polisler var orada. Baya baya adamları itip takıyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Hani onlar da ciyak ciyak bağırıyorlar yani. Şimdi ee, ki bu insanların tamamını yani kendisinin canından vazgeçmiş adamlar olduğunu da biliyoruz. Ha, diyeceksin canından vazgeçmiş adam kendisi için toplanmış bir paranın meselesine bu kadar mı düştü? E, Türkiye'nin son işte 2 aydır 3 aydır yaşanan meseleleri de biliyorsun. Ekonomiksel durgunluğu da biliyorsun. Illaki insanlar. Tabii canım. Yani kendi adlarına toplanmış bir paranın peşine bile düşmüş olanlar vardır ama ihtiyacı olan insanlar da olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ya diyor ki mesela bizden birilerinin yapmış olduğu bir yorumdan bahsedeyim. Millet diyor hani vatan için sokağa çıkmıştınız falan diye ama adamlar kimse para vereceğiz demediler sokağa çıkarken. Daha sonrasında bu adamlar adına para toplanıp alenen ve sonucunda bu adamlara bu paralar gelmeyse nerede diye sormak en doğal hakları demiş mesela bir arkadaşımız. Bence gayet makul. Ama mesela şöyle de bir durum var. Yani Türkiye'de özellikle çok böyle medyada filan dillendirilmese de bu Güneydoğu bölgesinde savaşan ve gazi gazi olma mertebesine kavuşan insanlara bazen kötü, kötü bir şey yapıldığı, kötü bir muamele yapıldığı benim gözümden kaçmıyor açıkçası. Ve ben bu konuda cidden yaralıyım yani. Yani protezlerinin karşılanmaması haberlerini duyuyoruz. Ameliyat masrafları ile alakalı sıkıntılar çıkıyor. Hani beni de üzen bir konu. bir tane adam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Adam bildiğin senin gazi olup olmaman beni ilgilendirmiyor dedi ve gaziyi bildiğin otobüsten attılar abi. Hatırlıyor musun abi? Ya o... ama şimdi o meseleyi genele yani yayamıyoruz. Niye? O meseleyi yapan herifin kansızlığından kaynaklı bir şey o kesinlikle. Yani ben O da doğru münferit olay. Ya münferit bir olay o. Genere yayamazsın o meseleyi. Çünkü yani ben gazi olduğunu bir insan anladığım andan itibarenki tavrım, etrafındaki insanların tavrı hiçbir zaman saygıdan kusur etmeyecek şekilde olmuştur. Evet. Ki şimdi ben e, kendi bakış açımla bu adamların gaziliğini, ne tür bir gazilikleri var? Ya yani Şimdi e, şöyle üstü kapalı bir şey söyleyeyim. Ben bir gazi biliyorum ve bunu yakın zamanda tanıştım. E, Türkiye'nin Önemli bir yerinde çalışan birisi. Hı hı. Ayağına mermi sekmesi sonucu gazi olmuş. Hiçbir vasıfı olmayan bir insan. Ama e, Türkiye'nin en önemli hatlarından birisinde bulunan bir yerde e, memur olarak hizmet veriyor. Gazilik. Gazi olduğu için ki e, oraya onu göndermişler, bırakmışlar, iş vermişler. Yaptığı işi zaten kimse beğenmiyor ama kimse laf edemiyor. Etrafındaki insanlar da rahatsız ama dile getiremiyor. Böyle gaziler de var. Hani gerçekten ya baksana iki, iki çocuğunu kaybeden insan da var. Kocasını kaybeden, oğlunu kaybeden insanlar da var. Aynı zamanda orada bulunduğu için yani uzvunu kaybeden insanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Ama yani ayağına mermi sekti diye gazi olmuş diye bir adamı çok önemli yerlere koyup da bu adamlar için para toplayıp da yani genel merkezünün önüne toplanan kalabalık için söylüyorum. Evet. Onlar için para toplayıp da parasını vermediysen, onlar da kendi aralarındaki eşitsizliği dile getirmiş olabilirler. Benim tahminim ne biliyor musun senin bu anlattığın olayla ilgili? Hı. Tanıdık faktör abi. Türkiye'nin maalesef bütün can damarlarına sirayet etti, kültürü ele geçirdi bu e, hastalık, kanser. Tanıdığı olan, torpili olan gerçekten çok daha rahat ediyor. Ve ben bundan acayip rahatsızım. Rahatsız olmakta da haklı olduğumu düşünüyorum. Tabii canım yani o zaten e, ne olursa olsun gazi olsun başka türlü olsun her türlü bir tanıdık liyakatsizlik durumu mevcut. Evet. Ama yani kendi içlerinde kendilerinin propaganda malzemesi olan bir grubu böyle iteleyip kalkmaları çok ilginç. Yani adam orada her tarafın delik deşik oldu. işte ben doğuda da askerlik yaptım bilmem ne yaptım ben 15 Temmuz'da da sokağa çıktım mermi yedim. Ama ben bu şeye hak etmediğim bir insan da var orada. Çünkü doğru. Çok ilginç. Doğru. Planlanmış bir şey. Evet evet ama mesela benim dikkatimden çekmeyen bir başka habere geçeceğim. Bunun ne kadar ilginç olduğu konusunda sana kesinlikle hak veriyorum. Bu yüksek profilli kamu atamalarına ne diyorsun abi? Bir, bir sürü valinin, bir sürü böyle önemli kamu kuruluşunun başındaki insanlar bir yerlere getirildi ve az buz bir şey değil yani nereden baksan 120 tane yüksek bürokrattan bahsediyoruz. Bir hareketlenme var. Senin yorumun ne olur bu konuda? Pelikan'a operasyon. Diyorsun kurtuluyor muyuz? Yani kurtuluyor yüzü bilemiyorum. Ama bu operasyon ayağını e, başlatmak yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Hani e, Bizim gibi düşünen insanların tamam bu haberleri okuduğu zaman da hepsinin aşağı yukarı tahmin ettiği de bu. Özellikle emniyet müdürlerinin kamu atamaları. Hani Adana Emniyet Müdürü'nün ki kendisi bir, tam bir FETÖ avcısıdır. Hani adam İstanbul atandı diye FETÖ'cuların ağladığını gördüm dün Twitter'da falan. Onların ağlaması zaten her zaman iyiye işaretler. Bir, bir şeye FETÖ'cü ağlıyorsa onun kötü olmama ihtimali yok gibi bir şey. Hani nasıl desem dünya yok olacak diye falan bile ağlı, ağlamıyor olabilirler. Ama mesela yani, Türkiye evet. için yararlı olacak her şeye ağlarlar. O adamların acı çekmesi bizim için en azından yani kendilerini kötü hissetmeleri benim içimi e, bir sevinçle dolduruyor. Aynen. Böyle e, doğan güneş, o güneşin böyle ortasında gülümsen bir bebek teletabiz gibi oluyor içim. Anladın <gülüyor> mı? Fetullahçılar yeter ki böyle sıkıntı çeksinler. Ağlasınlar. Aynen. Evet abi. Ayrıca e, vali atamalarına baktığım zaman da biraz pasifize edilmeye başlamış olan valilerin merkeze çekildiğini görüyorum. Mesela MEP, personel genel müdürünün Aksaray valisi atandığını gördüm. Hı hı. Ve atanır atanmaz Twitter'da gündeme girdiğini gördüm. Yani bir valinin atamasının Twitter'da gündeme girmesi ne alaka kardeşim? Ha, Şimdi... Personel müdürü ise onu yağlamak isteyen... Yani yıkamak yağlamak isteyen diyeyim. Çok insan Ve olması normal kesinlikle aslında. Kesinlikle tamam. Tamam. Bunda hem fikiriz. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Adama kötü diyen yok. bu muhalif kaynaklardan da takip ettiğim kadarıyla adama kötü diyen de yok. Allah yani Allah. Adam... Türkiye'de yok, öyle yani, biri var mıydı ya? Yani, ya köşe, başındaki, yani köşe başındaki köşe başındaki kokoretçi bile politize olmuş durumda. Abi bu adamı nasıl sevmeyen yok ya? Birilerini şimdi... buluruz. Perinçeyi falan buluruz. Ne kötü. Bir kere lütfen. Yani şu aydınlık, şu Türk solu grubu. Ya bunları bir ayrı bir yere oturtmak gerekiyor. Yani küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bu adamların yani mantıklı bir muhalif olmadıkları için onların yorumlarını dışarı bıraktığımda mantıklı bir muhalifin yapacağı muhalifliği değerlendirdiğimde bu adam için yaptığı yorumlara baktım, kötü bir eleştiri görmedim. İlla ki bak dinleyen olursa bize şimdi baştalar. O şuraya şöyle atama yaptı buraya şu kadar adam dizdi bilmem ne yaptı ya. Lan oğlum senin beğendiğin adam ne yaptı yani? <gülüyor> Yok işte benim konuştum Adam diyor ki bana gelincik, gelincik topladı diyor. Ben diyor poz vermeseydim de ne yapsaydım diyor. At kafası. Yani senin liderin bunu diyor bugün. <gülüyor> Apovan'ım için diyor tarladan gelincik topladı. Kadınca poz mu vermiştik diyor. Yani ben, ben şahsen, kendim, kendilerine şahsen... bittiğim sataşmamız için şey veriyorlar. Alan veriyorlar. Sataşmamaya çalışacağım olabildiğince bu podcast'te. Kucaklayacağım dille konuşacağım çalışacağım ama. Zaten ben silerim onu sıklık Zor. yok. Meselemiz bu değil. Ee, diğer habere geçelim. Sen e, bazı konulara girince demek ki acıtı oluyorsun. Ben bunu buradan anladım artık. Hangi konuya, ne hangi yorumla, hangi uyarıyla gireceğimi iyi kötü artık çözüyorum. <gülüyor> tamam mı? Bu Gökçe Fırat'ın tahliye olduğuna e, ne diyorsun? Ee, Kendisini görmüşlüğüm de var. Konuşmuşluğum da var. Ee, bir kere o bedenden o ses nasıl çıkıyor? bunu tartışmasını saatlerce vermeye hazırım. Bir tasvir yani etsene insan... ben hiç tanışmadım. Yani bir tasvir et. Nasıl bir adam ve sesi nasıl? Tamamıyla bir Türk erkeği. Göbekli, böbekli. Hakaret etmeden ama. Ee? Yok yok. Göbekli falan bir Türk erkeği. Gayet de böyle. Hani gö gördüğün zaman dersin ki hani bak bu adamdan iyi enişte olur falan. Herifin konuşması ses, yani sesini açıp YouTube'dan dinlemeni istiyorum. Ya da onun bir, konsonu, bir kısmını buraya eklemeni istiyorum o derece. Yani sesi bildiğin cırtla yani çok ince çok şey bir ses. Ya karşımda o mu konuşuyor arkadan başka biri mi mikrofonla konuşuyor falan. Ben birkaç kere şaşırdım yani bu adamla karşılaştık. Allah Allah. İkincisi e, zaten bunu şu an söylediğimizde durdurup da burada YouTube'dan açıp dinleyecek insanlar herkes benim dediğime e, şey verecek kabul edecektir. Beni dinlediğime hak verecektir. E, tahliye olma durumunu söylemek gerekirse e, kendisinin FETÖ'cü olduğu konusunda bazı gruplarda e, kesin kanaat var ki bana da yakın olan görüş bu ama yok abi bu adam sama bile salakçı, salaklığından yedi bu yaftayı kesinlikle ve kesinlikle muhalifliğinden yedi yoksa öyle bir şey de aklı ona erecek bir insan değil diyen tayfa da var hmm. ki bunu söyleyen bir arkadaşımız da var. Ben duyuyorsun. kim olduğunu tahmin ediyorum zaten de devam evet. edelim. Ee, ama e, ikisi de olabilir. İkisi de olamaz ama asıl mesele şu. Neden şu dönemde bu adam tahliye edildi? Neye dayanarak tahliye edildi? Araştırılması gerekiyor. Çok ilginç. Evet. Yani FETÖ'cüysa bu adam niye tahliye edildi? FETÖ'cü değil de FETÖ'cülerin ekmeğine yanlışlıkla yağ sürmüş bir adamsa niye yağ yani tahliye edildi? Anlıyorum. Anlıyorum. Bir de niye bu dönemde tahliye edildi? Peki Pençe Kartal harekatı hakkında ne diyorsun? Yani benim bu konu hakkında bazı yorumlarım var. Ee, önce onları söyleyeyim. Olayı bir ufaktan açıklayalım. Biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri e, Irak içerisine 3 tane pençe harekatı düzenledi. Bu harekatlar genelde yani benim anladığım kadarıyla bir şeye temel oluşturmak için tertip edilmiş harekatlar. Genelde işte bu PKK'nın kamp alanı olarak kullandığı dağlık bölgelere Askerler gittiler, sakince oraya çöktüler. Orada belli alanları hakimiyet altına aldılar. Orada PKK'nın sızma girişimleri falan da oldu, Hatta son zamanlarda bu çok artıyordu. Ee, ama ben bunu bir şeyleri temel hazırlamak olarak görüyorum. Hı hı. Ve temel hazırlamak olarak gördüğüm şey de şu. Muhtemelen Kandil değil de Sincar tarafına doğru bir, bizimkiler bir hareket yapacak. Çünkü orada PKK'nın yeni bir üst noktası, yeni bir yuvalandığı böyle şer e, şeyi Üssü diyelim. Bir Mordor oluşmaya başlamıştı. Biz o Mordor'u dağıtmaya gideceğiz diye düşünüyorum. Ama bu ne zaman olur bilmiyorum. Daha bu pençe harekatından 3 tane 4 tane daha olur bence. Çok rahat. Çok rahat daha olur. Şimdi ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Abi bak şunu diyeceğim. Diplomasi olarak baktığınızda... Irak engel çıkarmıyor bu operasyonlara. Tamam ufak tefek işte ne yapıyor. Diyor ki... ...işte sınırımız ihlal ediliyor... ...bizimle ortak çalışsınlar... ...biz destek vermeye hazırız... ...böyle yapmaları yanlış falan... ...bala abi... Yani ...adamın sınırını ihlal edip... ...dağlarını bombalıyorsun... ...asker sokuyorsun... ...üst kuruyorsun... ...bilmem ne yapıyorsun... ...diplomasik olarak... ...yine bak dedim. Sen Hadi devam et başkan... ...kesmeyeceğim zaten... ...ipneliğine kesmeyeceğim... <gülüyor> <gülüyor> diplomatik olarak kalsın... <gülüyor> Kimlerim, Kimlerim, ruhu falan. Bunu Hayır kardeş ruhumla falan bir ilgisi yok mizah değeri var diplomatik <gülüyor> olarak Irak hükümetinin pençe harekatına verdiği diplomatik tepkiyi bana açıkla lütfen evet abi Irak engel çıkaramıyor bunun istihbarat ayağının Iraka hakimiyet getirdiğimizi uzun süreli ve titiz çalışmanın bir ürünü olduğunu söyleyebilirim şimdi niye ee, bir kere vurduğumuz bir yerden ses geliyor. Niye uçaklar kalktı dedik. Twitter'dan kontrol ettik. AB evet birkaç kanal demiş ki uçaklar kalktı falan acaba nereye gidiyor, ne yapıyor falan. Bir şu PKK'lı hesaplar bu uçaklar bizim için kalktı, bizi bombalıyor. Hülo. işte insanlık nerede? Bilmem ne falan filan demeye başladı. Ben yine teletabiz yani, oldum ki, bu arada. Yer... Ben yine te teletabiz oldum yani. Ya zaten onların acı yani acı çığlıklarını duymak beni teletabüsten daha büyük. Böyle ne? Hunharca gülen insan kıvamına getiriyor. Yani vurduğumuz yerden ses geliyor. Bu da istihbarat kaynağımızın kuvvetini gösteriyor. Askeri olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, A merkezde harekat denilen derin vuruş kabiliyeti, deneyimli personelimizin artık yani bizim pilotlarımız olsun. Yani İHA'larımız olsun. Vurmaya alıştık abi. Bam, gün vurduğumuz yeri ıskalama gibi bir şeyimiz kalmadı ya. Şuna baksana son bu dediğim şey tamamen 5 sene içerisinde olan bir şey ya. Bu 5 sene içerisinde vurduğumuz yerde hani yanlış yeri vurduk yok. Yanlış konvoyu vurduk yok. Şurayı vurduk. Aman tüf vurmasaydık en yok. Ha. Yani vurduğumuz yerden ses geliyor. Ve yerli mühimmat konusu çok gündeme geldi bu Pençe Kartal'ında. Neden? Yerli mühimmat e, şu an e, sürdürebilir bomba kaynaklarımızın %70'i Yerli mühimmata çevriliyor diye bir haber duymuştum. Ve bunun açıklamasını yapan Milli Savunma Bakanlığında hani yerli mühimmat vurgusunu gördüm. Ya bu tamamıyla artık istediğiniz ambargoyu koyun. Yok İsviçre ambargo koymuş tüh ne yapsak lan. Zaten yıllardır ambargodayız onda. Hani aman şu şöyle yapacak. S-400 aldık Amerika bize parça vermezse uçak kaldıramayacağız mı falan. Meseleler artık geçti farkında mısın? 5 evet sene önce İnsanlar şunu diyebilirdi. Ambargo yiyeceğiz. Uçak kaldıramayacağız. Ambargo yiyeceğiz. Gemilerimizi denizde yüzdüremeyeceğiz. Abi kalmadı ki bu. Bakıyorsun ki aslında ne kadar ambargo yapacak olurlarsa olsunlar. Hareket kabiliyetimizi engelleyemiyorlar. Evet. Suriye'de de gördük bunu. Irak'ta da görüyoruz bunu. Ya şimdi <gülüyor> şöyle bir şey söyleyeyim. Bunda da hemen muhalif yorumlarını söyleyeyim. Muhalif yorum diyor ki, ya diyor. Hükümet, boktan ekonomiden bu bunalan halkı böyle milliyetçi hareketlerle gaz diyor. Abi bak, senin vurduğun yerden ses geliyor. Direkt PKKlı hesaplardan ağlama seslerini duyuyorsun. Daha hala diyorsun ki milliyetçi hareketlerle gaz diyor. Yani ee, böyle böyle saçma sikik fikirleri nereden buluyorlar? Nasıl çıkartıyorlar? Böyle bir nasıl bir muhaliflik var ya? Ben hala anlamış değilim. Ya zaten bu ülkenin muhaliflerinde gerçekten bir e, basiret olsaydı ben 50 kere bu hükümetin düşeceğini düşünüyorum. Ki ben de kendim muhalif bir insan olarak görürüm kendimi. Yani hiçbir zaman iktidarın yaptığı işi tam olarak iyi bir şekilde yaptığını yani şahit olmadım desem yeridir. O kadar net söylüyorum. Yani, yani bir, bir yararlı bir Bak, iş yapsalar polislu. da... olmuş anladığını düşünüyorum. Muhaliflik, şu an ben iktidara yönelik muhaliflerin yaptığı konuşmadan bahsetmedim. Bizim tamamıyla ya, iktidarın yapmış olduğu bir operasyon değil ki bu. Ya, bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıkça ortada. Evet yani, evet o konuda haklısın. Ben yani operasyonda şeyi olan bir şey değil. Yani sen buna muhaliflik yaptığın zaman tamamıyla TSK'ya karşı bir muhaliflik yapıyorsun. Ya şu Şimdi... anlayışı oturtamadık. Bu anlayış eskiden Türkiye'de bence vardı. Eski Türkiye'de vardı. Şu anda yok. Asker operasyona çıktığında siyaset biter kardeşim. Evet. Orada muhalefet falan filan olmaz. Evet. İktidar bunu kötüye kullandığı bazı hareketleri oldu. Tamam mı? Bir tek bunu Rekla korumaya çalışan Meral Akşener var. Bunu ben, bence de. Bence de. Siyasi aranada kesinlikle bir tek Meral Akşener devlet adamı, devlet insanı gibi davranıyor. Ee, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Statesmanship diyorlar ya İngilizler, Amerikalılar. O statesmanship olayına tek sahip olan kişi benim gördüğüm Meral Akşener ve Parti Özelinde de Yavuz Ağralıoğlu. Benim gördüğüm tek iki evet. isim bunlar. Ama şöyle Çünkü eski siyasetçiler bunlar. Tabii canım çok eskinin sağlam insanları yani o ekolden gelme en azından. Şimdi benim söylediğim şu. Yani iktidar bunu kötüye kullandı. Muhalefet de aslında birisi birileri bunu kötüye kullansa bile yani devam etseniz, sebat etseniz yine asker operasyona çıktığında her ne olursa olsun onlara destek vermeye devam edecek bir pozisyonda bulsanız kendinizi insanlar yine size hak verir. Bunu anlamadılar diye düşünüyorum. Ya da ya, ne bileyim anlat dünyada, anlatılmadı. Hani bak, anla, anlanmaması sağlandı. Şu an biraz sonra bildiğim için söylüyorum ekonomik konulara da gireceğiz. Ama şunu baştan söyleyeyim. Böyle bir operasyon yapmak Türkiye'nin harekatın mali yönü yükünün altına girmesine sebep verir Ve bu harekat hiçbir zaman maliyetsiz değil. Önerdiğin personelin, kaldırdığın uçağın, İHA'nın, istihbarat ajanlarının, işte onun bunun birçok maliyet yükümlülüğü var. Ve ekonomik durgunluğu bu kadar kemiklerinde yaşayan, iliklerinde hisseden bir e, dönemde böyle bir e, harekata geçmek, bu mali yükümlülüğün altına girmek Tabii ki de önemli bir şey yani sen e, bu harekatları yapmayarak ekonomini biraz daha e, canlı konuma getirmeye çalışabilirsin ama Türkiye devleti her zaman şunu söylüyorum her yerde bunu söyleyeceğim bir sonraki konuşmamızda da illaki bu konu geçecek bunu yine söyleyeceğim işte ordusu olan bir devlet değil devleti olan bir ordusu olduğu için TSK böyle bir böyle bir harekata ihtiyaç olduğunu söylediği anda İster o hükümet olsun ister bu hükümet. Bu hareket organize edilecek ve yapılacaktır kardeşim. Oo tabii canım. Yani ben mesela şey ama bak burada hareket alanımızı daraltması gibi. Ben mesela şöyle bakıyorum bu olaya. Devletin kendisi kendi içerisinde hani Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını gözeten. Ki Türkiye'nin jeopolitik çıkarları da şu anda genişlemeci biraz. Hani Türkiye'nin etki alanını. Bu sphere of influence derler Amerikan işte jargonunda. Aynen misak-ı milli sınırlarına öncelikle çekmek ondan sonra Orta Doğu geneline Doğu, Doğu Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya filan yaymak isteyen bir jeopolitik Türkiye'nin çıkarları var. Bu çıkarları doğrultusunda hareket eden bazı devlet adamları devlet insanları, ordu görevlileri bürokratlar filan var. Evet. Ve bunlar belli ölçüde koordineli çalışıyorlar. Ama İktidar, siyasi kanat yani siyasi yapının içerisindeki insanlar bunu sadece günü kurtarmaya bakıyor. Bazen bu benim bahsettiğim devletin kendisi olan insanlar o siyasi kanadı bastırıp gerçekten çok güzel işleri imza atabiliyorlar. Ondan sonra şey oluyor işte. İşte Cumhurbaşkanı'nın Neo-Osmanlı hayalleri falan şeklinde lanse ediliyor bu muhalif çevrelerde. Ben bunu yanlış görüyorum. Türkiye'nin jeopolitik çıkarları açısından Orta Doğu'da şu anda yapılan bütün askeri harekatlar yapılması gereken şeylerdir. Evet. Yani bunun aşağısına bizim razı gelmememiz gerekir. Muhalif de olsan şey de olsan hani buna gerçekten razı gelmemek için yani ya böyle kendini bilmez olacaksın ya biraz hain olacaksın. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere Bundan 7-8 sene evvel baktığımızda Türkiye az şehit verdiği dönem olduğu zaman diyorlardı ki bakın işte terörü, teröre demek ki sağlam vurmuşuz. Şey yapmışız. Bu bizim artık işte jeopolitik çıkarımız. bu Bunlar yavaş yavaş yok olacak. Mok olacak. İşte terör bir tutuklanan falan filan. konuşulurken şu an dikkat edersen PKK terör örgütünü çok fazla konuşmuyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki operasyon sonucu çalkaladığı Esat rejimi olsun, Rusya olsun, Amerika olsun, Irak'taki yaptığımız e, harekatlardaki dediğin gibi 3-4 tane olan harekatın tamamında yaptığımız şeyler hani birçok ülkenin rahatsızlığına sebebiyet verdi. Mesela şimdi Libya'da, biz Libya Libya'da bir şeyler yapıyoruz, Fransa'dan ah o sesi geliyor. Lan oğlum, yani... Şunu çıkartmak gerekiyor kafamızdan. Son 7 senede birçok şey değişti. Türkiye yayılmacı politikaya entegre oldu. Evet. Bu yayılmacı politikanın entegre olmasını e, bir kere olmamız gerektiğimiz yerdeyiz. Yani Türk dediğin böyle olur kardeşim. Bir yere girer, sokar, çıkartır bilmem bir şey yapar. Ah uh sesini sağda solda duymamız lazım. Evet. Ya ben e, açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani dünyada inanılmaz bir değişim sürecine girildi. Ya zaten 2020 yılında işte bu kadar çok kaos var, hastalık var, bilmem ne var falan filan diye bazı capsiler dolaşıyor ortada biliyorsun. <gülüyor> hani bu capsilerin dolaşmasının bir sebebi var. Hani jeopolitik sistem, eski sistem artık dünyanın geldiği durumu kaldıramıyor. Bu sistemin bir değişmesi, yeniden rayına oturması lazım. Hani bu eskiden olduğu gibi büyük bir savaşla da olabilir. Ya da ne bileyim Sovyetlerin çöküşünde yaşandığı gibi daha böyle karman çorman... Ufak krizler barındıran ama yine de e, bir paradigma değişimi e, sonucuna bizi getiren bir şekilde de olabilir. Hı hı. Benim gördüğüm bu. Yani Amerika mesela kendi iç çatışmalarından dünyadaki hegemonyasını devam ettirecek bir duruma gelemeyecek bir noktada. Hı hı. O zaman... Türkiye'nin bazı boşlukları doldurması lazım. Çünkü biz doldurmazsak lanet olsun Çin dolduracak. Ki Çinlilerin de yani yönetim sistemi, Çin Komünist Partisi denilen örgüt, soykırımcı, aşağılık, şerefsiz insanlar topluluğu yani. Hı hı. Bu insanların dünyada bizim olduğumuz bölgede bir söz, sahi, söz hakkına sahip olmaması lazım. O yüzden Türkiye devletinin bir şey olması lazım. Nasıl desem? bir hegemonya sahibi olması lazım. Kesinlikle. Ekspansyonizm yani bir ufaktan yayılma yapmamız lazım. Ama bu şey gibi değil yani nasıl desem işte e, universal oynar gibi strateji oyunu oynar gibi sakince biz böyle sınırlar genişlettik falan. Deneyek. Aynen ah hadi deniye şeklinde değil. Amerika dünyada hegemonyasını nasıl kurdu? İşte e, ticari anlaşmalar o insanla işte böyle küresel bazı örgütlere bazı devletlerin katılımını sağlama işte dünya ticaret bankası gibi ne bileyim. İşte Birleşmiş Milletler gibi bunun üzerinden Amerika hegemonyasını kurdu. Biz de farklı evet. şeyler, şekilde yapacağız. Libya yine Libya kalacak. Yani Libya nasıl desem Türkiye'nin bir eyaleti olmayacak en azından isimde. Kesinlikle. Ama bizim hegemonyamız altında olacak. Ha biz derken bu devlet yani. Ben mesela bundan kişisel olarak bir çıkar sağlamıyor olabilir miyim? Ama o, olmayabilirim. Ama şöyle bir durum var. Yani Türkiye eğer bu projede başarısız olursa yani... Lapın kısası, ağır sıçarsak bu denemenin sonunda, o zaman bu benim götüme her türlü giriyor. İnsanların bunu anlaması lazım. Yani burada benim kazanacağım çok şey olduğu için değil, kaybedeceğim çok şey olduğu için ben bu projeyi destekliyorum. Şunu söyleyeyim. Türkiye kurmay zekası asla ve asla, Aa, hani, hadi deniye kafasında olan bir kurmay zekaya sahip yöneticiler tarafından yönetilmiyor. Bir kere devletle de hükümet farkını bilen insanların dinlediğini tahmin ederekten söylüyorum. Bir kere şu an yapmakta olduğumuz işte Mavi Vatan tatbikatları, yaptığımız operasyonlar falan kesinlikle öyle basit, a hadi deniye kafasında olan operasyonlar değil. Bunların hepsinin girdisi, çıktısı, olacağı ne, edileceği planlanmış. Bunun sonucunda nereye varacağı düşünülmüş. Karşı tepkilerin hepsinin ölçülüp biçilip simüle edildiği, buna karşılık Verilen cevaplarında tamamıyla o simüle edilen, e, düşünülen, tatbik edilen konularda cevaplar verildiğine eminim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an dünyada koronavirüs tane bir vaka var değil mi abi? Evet. Bu koronavirüs Amerika'nın iki tane uçak gemisine bulaşmış durumda ve bu bulaşan gemiler limana çekildi doğru mu? Doğru. Benim az buçuk askeri teknolojiden anlayan, askeri konularda hakim olan birkaç arkadaşımla konuştuğumda dediler ki Amerika'nın vurucu gücünün işte e, en az %15, en fazla %30 olmak suretiyle yani %15 ile %30 o arasında vurucu gücünü kaybettiğini söyledi. Abi uçan kaleler o. Yani Amerikalıların Askeri gücünü dünyaya yansıtma power projection dedikleri icat yani o askeri gücü dünyaya yansıtma kapasitesi zaten bildiğimiz süper süper uçak gemileri super carrier dedikleri evet. şeylere araçlara bağlı. Evet. Bunlar genelde işte nükleer reaktörlerle falan giden böyle yürüyen şehirler zaten. Evet abi. Bir tanesinde o uçak gemilerin bir tanesinde İran hava kuvvetlerinin tamamından daha fazla ateş gücü var. Şimdi bunlardan iki tanesi kıyıda bekliyor. Demek ki ya adamlar bir sıkıntıda yani. <gülüyor> evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda Amerika'nın e, deniz kuvvetlerine de yansıdığını görüyoruz zaten. Hava kuvvetleri Amerika'nın deniz kuvvetlerine bağlı. Ama evet. aynı şekilde Rusya'nın da aynı şekilde diğer devletlerin de vurucu güçlerinin bir kısmının şu anki bir pandemi dolayısıyla kaybettiğini görüyoruz. Doğru mudur? Doğru. Ama Lan pandemi döneminden biridir Türkiye'nin sokup çıkarmadığı yer kalmadı kardeşim. Harbiden ha. Lan bu ordu nasıl bir ordudur ya. ya Gaza gaz gelip Balkanlara bir... da mı girer miyiz diye düşünmüyor <gülüyor> değilim ha. Hani böyle yal, yalın ayak sürüldük tanklarla gireceğiz andı olsun diye. <gülüyor> Bak ben yeni askerden gelmiş bir insan. Ve e, şunu söyleyeyim. Türk ordusu kesinlikle bu işi en başından beri sıkı tutan bir ordu. Türk ordusu kesinlikle ya... Dünya vurucu gücünü yetirirken süper güçler Türk ordusu vurucu gücünü arttırmış. Tat, tatbikatlar yapmaya devam etmiş. İşte yine yine harekatlar düzenlemiş bir ordu. Ya böyle bir ordunun olduğu yerde had deneyek deyip de yola çıkılmış bir genişleme politikası deneyelim de abi. Ya genişleyemesek de işte sonuçlarına katlanırız diyerekten hareket edildiğini düşünüyor musun ya? Diyorsun ya ucu bana dokunur. Abi böyle bir şey mümkün değil ya. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu böyle nasıl desem biraz derin anal iz olacak ama haklı olduğumu düşündüğüm bir analizim bu. Ee, şöyle ben bu jeopolitik genişlemenin bir parçası olarak iktidarın hayatta tutulduğunu düşünüyorum. Yani şöyle e, Türkiye'nin önemli bir Orta Doğu'daki jeopolitik güç için kullandığı araçlardan bir tanesi Müslüman Kardeşler Örgütü. Ve Müslüman Kardeşler Örgütü'yle bizim aramız bir noktada bozulmayacak mı CHP başa gelse? Tabii ki de bozulacak. Mesela. Yani bunu bir düşünmek lazım. Hani şey olarak e, ülke yönetmek hani herkes şey diyor işte iktidarda ise şöyle olur. İktidarda ise böyle olur. Hani bizim göremediğimiz kapalı kapıların arkasında ne bileyim böyle enteresan konferans odalarında falan dönen bazı olaylar var. Ve biz bu olaylara baktığımız Hemen zaman, şöyle söyleyeyim. Aynen yani... Bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. İnce şeyi okumak lazım. İnce okumada bize bunu gösteriyor yani. Ben bu podcastler sayesinde insanlara bu ince okumayı verebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da şöyle bir hemen bir yorumda bulunacağım. İnsanların aydınlanması için. Yunanistan Başbakanı değiştiği zaman gelen başbakanın fikriyatına göre Yunan dış politikası ile değişiyor. 180 derece dönebilir. Tabii canım o Siriza i̇şte mıydı neydi? O farklıydı yani. Evet. O farklıydı. Şimdiki hareketlerine bak. Adamlar bize ne diyor? Diyorlar ki Ege Mep bölgesini bize verin. Akdeniz Mep bölgesinde size karışmayalım. Hayırdır lan? Ne yapıyorsun? Hani araba mı alsat yapıyorsun? Yavşak. <gülüyor> sana bırakırız <gülüyor> orayı. Geri <Bir zekalı>. Hani, <gülüyor> Yani şimdi... Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Doğu Akdeniz'i vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'i vermeyeceğiz. Ege'yi vermeyeceğiz. Baklavayı da vermeyeceğiz. Yordu da vermeyeceğiz. Selan'ı da alacağız anasını satayım. Hodri Meydan'dan... Evet. Kamet mi bro? Yeter. Ben 23, 20, 30 lira küçük pizza yiyen adamım lan. Ben hayattan beklentim yok benim Amerika koduklarım. Gelin. Ne yapabilirsiniz Amerika'yı? Ne yapacaksınız yani? yani... Dolar olmuş 8 lira. Ya abi, bak e, şöyle söyleyeyim sana. E, şunu demek istedim. Bir başbakan değişmesiyle dış politikası değişiyor. Evet. Amerika'da değişsin. Demokrat Parti'nin başkanı başa gelsin. Joe Biden mıdır nedir? Joe Biden. He. Ee, Türkiye'ye bakış açıları değişecek. Bizim operasyonlara verdikleri tepkiler değişecek. Bilmem ne olacak. Doğru mudur? Evet. Şimdi başka ülkelerde de tamamen böyleyken Türkiye'de hangi hükümet başa gelirse gelsin, hangi dışişleri bakanı orada olursa olsun, hangi içişleri bakanı şurada durursa dursun, hangi başbakan şurada olursa olsun, Türkiye'nin dış politikası değişmez. Türkiye yapacağını gene yapar. Bu da işte bu da işte nedir abi? Türk kültürüdür. Dediğim meseleye yine tekrar değiniyor. Devletin ordusu değil. Ordunun devleti meselesi. Evet. Yani bu kurmay zeka senin e, sola yakın olmandan senin işte hümanist olmana falan filan bakan bir şey değil abi. Tamam. Yani, abi, jeopolitik hedefler ekseninde düşünen ve buna göre siyaseti bile şekillendirebilen büyük bir akıl olduğunu düşünüyorum ben. Evet abi. Kesinlikle. Konusu gelmişken yani bu map meselesini konuşalım. Yani konuşalım. şöyle söyleyeyim. Libya'yla ilan ettiğimiz bölgenin yani Libya'daki bir operasyona verdiğimiz destek ve bunun karşılığında onlarla yapmış olduğumuz e, liman anlaşması nelere kadirmiş bak görüyorsun değil mi? Tabii canım. Mesela e, neydi tüm general Akıcı'ydı değil mi? Akıncı mıydı? iyi, soyadı neydi? Tam olarak şimdi şey yapamadım. Bu geçenlerde ya o, o, istifa etti. Sağ, sağlam ali, sağlam amiralimiz diyelim biz ona. Yani işte he, sağlam, amiral. amiralimiz, sağlam amiralimiz. Sağlam Bak şu an istifayette halde. Şu an diyor ki neden diyor Filistin'e de diyor aynı anlaşmayı diyor yapmıyoruz Libya'ya benzer bir anlaşmayı. Bak. Yani bildiğin adam dünyada buk buldu. He. Tamam mı? Yani bildiğin <gülüyor> orada spam yapıyor şu an. <gülüyor> diyor ki şimdi de diyor onlarla oradan diyor bağlarsak diyor bu sefer. Pof! Akdeniz'i ortadan ikiye bir daha bölmüş olacağız. Ne olacak? Evet. Yukarıya zaten karışan olamaz. Aşağı Evet. karıştırmış oluruz. diye. evet, evet. Dediğim evet. gibi. Çok şey ve bu, İsrailliler, İsraillerin Ben keşke diyorum ki İbranice bilseydim. Ve İsraillilerin bu olaya tepkisini bir baksaydım. Medyadan bir ölçseydim. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve şöyle bir şey var abi. Yani Filistin bizimle o anlaşmayı yapmayacağı aşikar zaten. Bildiğin gibi İsrail bizim doğal müttefikimizdir. Filistin doğal düşmanımızdır. Bunu bir kere milletimizin anlaması gerekiyor. Öyle geçeceksin o işi. Niye? Şimdi inan bana İsrail'in belki bizim Mısır'la olan belki bizim Yunan'la olan sıkıntımızda bize destek verdiğini hissediyorum ben ya. Normal orada atar gider yapar adam yapmıyor. Bak yapmıyor. Evet. Zaten diyor bana karışmıyor Türkiye. Ben orada diyor arıyorum sondaj faaleti gerçekleştiriyorum diyor. Zaten Türkiye'nin ülke'nin bir yok. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle yayılmacı bir politika olarak düşünmüyor şu an orayı diyor. Bak, evet. Ama diyor, adam diyor Kıbrıs'ta ve Türkiye bak şunu çok güzel de şu zamanlarda yapıyor. Önceden aşırı derecede radikal görüşlerimizi dışarıya empoze ederken yanlış konuşuyorduk. Şimdi yanlış konuşmuyoruz. Diyoruz ki abi bak, o Doğu Akdeniz'de çıkacak olan herhangi bir petrolün, doğalgazın bir şeyin tamamını kendimiz alacağız demiyoruz. Ada devletinde bulunan iki devlette de eşit hak ettiği kadar paylaşacağız diyoruz. Bak şimdi bu dünyada çok demokratik olan memleketler var ya hani bizim her yediğimiz halktan sonra çıkıp orada aynen, aynen. bir taraflarına zıbırına bir şey girmiş gibi bize capçuk edenler. Lan oğlum bundan daha demokratik bir şey mi var? At kafasın. Yani bundan daha hak adaletli bir şey mi var? İşte cevap da verdiremiyorsun adamlara. Senin söylediğin bunu, bunun üstüne bir şey söyleyemiyor. Ancak diyebiliyor ki hayır diyor bunun arka planı var diyor. Bu diyor Türkiye'nin diyor ger işte, gerçek konuşması bu değil diyor. Bu tamamen aldatıcı bir manipüle edici bir konuşmaydı diyor. He manipüle edici konuşma. Bir tek akıllı da sensin anasını satayım. İşte yani her bir Dışişleri bakanınınla senin e, yaptığın, konuştuğun, uyguladığın her şey değişirse sen de ne diyeceğini şaşırırsın. Böyle mal gibi kalırsın ortaya. Doğru. Doğru. O sağlam amiralimizin de bak bu cümleyi söyleyerek Filistin'le anlaşma yapalım diyerek aslında Türk milletine yani şu an Türkiye'deki herkesin bu konuyu takip ettiğini bildiğim için ki o da zaten bunu biliyor. Filistin bizimle anlaşma yapmayacağını işte sebebinin şu şu şu olduğunu neden işte madem böyle bizimle iyi olan bir devlet vardı da bizimle bunu yapmayacak kadar şeyse biz onun götüne bu kadar düşüyoruz demenin bir başka yöntemiydi yani o cümle. Evet. Abi bak ben askerden yeni geldim. Bizim komutanlar bazen yanımızda yüzbaşılar mesela. Assubay'a bir bağırır. Aslında mesele Assubay değil orada. Assubay'a kızdığından değil. Aslında biz erleri hizaya getirmek maksattı. Yani bizim bize laf sokuyor. Ya bize laf sokması gerekiyor ama Asubaya laf sokuyor abi. Gelinim sen anla. Biz hissediyoruz onu içimizi. Bana söylese, bana söylese o kadar vurdum. Niye erle birebir muhatap oluyor adam? Niye ben onunla birebir muhatap olayım diyor ya? Asubayı eziyor adam. Asubaya bir şeyler söylüyor ki Asubay zaten ezildiği için kafasını da öne eğmiyor. O lafın kendisinden sektiğinin de farkında. Dağıtarak ilerliyor orada. Aynen. Bir kere bizim kurmay zekamız öyle. Bir cümlenin içerisine her zaman Başka derin manalar katmıştır. Ki e, hatırladığım kadarıyla bu birkaç yaptığımız operasyon işte yaptığımız tatbikatların günleri de tarihi günleri bayağı atıfta bulunarak yaptık. Evet. Yani e, bu benim bildiğim Ege'deki yaptığımız bir tatbikat tarihi bir atıfta bulundu. Ondan sonra e, Suriye'de yaptığımız 2-3 operasyon ve pençe harekatlarının bir kısmı da tarihte daha önceki yıllarda yaşamış olduğumuz sıkıntıların şey da değil miydi ya? Ömer'leri bunları... bir şey vardı ya bu Memlüklere karşı kazanılan bir zafer. E, bir operasyonun evet, başlangıç ama... tarihiydi falan. Bunun gibi şeyler. Aynen 26 evet. Ağustos'ta falan mesela biz sürekli elimiz şey, şeyimizde, yüreğimizde bekliyoruz yani. Neden? Çünkü Evet. bizim kurmay zekasında bir şey var abi. Adamlar sürekli tarihe göre bir şeyler yapıyorlar. Bunu mesela i̇şte, diğerleri de yapıyor da bizimkiler gerçekten ince yapıyor bazen. Ya geçen işte e... Bilmem ne bölgesi ilan edilmiş. Şimdi terimlere hakim değilim. Ne mutlu Türk'üm diye ne diye kodlamışlar. Üç tane mi? Dört tane mi? Bölge ilan edilmiş. Ne mutlu Türk'üm diye ne diye. Hepsine isem verilmiş. Birisine ne denilmiş. Birisine mutlu denilmiş. Birisine... Yani <gülüyor> bunlar tamamıyla gönderme. ve bizi, Bizim şu an ordumuz kesinlikle bunu çok güzel yapıyor. Ve de şunu görüyorsun. Tarihi çok analiz etmişler. Ders almışlar. Ona göre hareket ediyorlar. O günleri... Yandı. Ben daha yani, çok böyle tamam. şey olarak düşünüyorum. Yani Şöyle, şöyle dediğini düşünüyor musun? Hı. Milli Savunma Bakanı işte ona geliyor. Genel diyor ki şöyle şöyle bir operasyon icra etmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Hmm, tamam o zaman şunu şu gün yapalım ama bir bakın bakalım gençler o gün geçmişte tarihimizde ne olmuş? Yoksa <gülüyor> ona göre mi yapıldığını düşünüyorsun? Yoksa yani ya gerçek hazırlıkların gerçek. o güne denk getirildiğini evet. düşünüyorum açıkçası yani şey önceden tarih düşünülür o deadline'ı e, son tarihi ona göre belirlerler ona göre hazırlıkları yaparlar girerler diye düşünüyorum ama evet. meselemiz ne biliyor musun abi şu anda e, yani bir böyle Türkiye'nin jeopolitik olarak bir genişleme ihtiyacı var ihtiyaç var çünkü neden biliyor musun bizim ülkemiz enerji fakiri bir ülke yani enerji olarak bizim aşırı üretken bir yer olmadığımız belli. Bunun bazı yansımaları var. Çünkü enerji lazım bu ülke. E bizim enerjiyi almamızın tek yolu ne? Türkiye'nin en büyük, en güçlü ihracat kalemi nedir abi? Ordusudur. Bunu Soros mu ne söylemişti? Evet. Yani Türkiye'nin gerçekten masaya koyacağı şey askeri güç. Ve o askeri güç masaya indiği zaman ortalık iyi karışıyor. Ve biz şu anda masaya bu gücü indirmekle meşgulüz. Mesela yani Amerika'nın etkisi sönüyor, Amerika'dan doğan boşluğu dolduran bazı güçler var. İşte İran milislerle çalışıyor, Ruslar işte Wagner grubuyla ya da yerel diktatörlerle falan anlaşma yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çin işte yatırım yaparak falan yapmaya çalışıyor, asker yollamak için çok uzak zaten. Ama mesela Türkiye ne yapıyor? Orduyu koyuyor ortaya. Müslüman kardeşler, ordu, işte... Ee, mesela neydi bir tane? Dubai miydi? Bahreyn miydi? Nerede orada bizim bir tane şeyimiz, müttefikimiz olan Arap şeyi var? Neresiydi orası? Katar. Katar, Katar aynen. Yani mesela o Katar'la olan bizim bağlantımız bence tamamen sek böyle askeri güce dayanıyor. Neden? Orada iki tane Türklerin üssü var. Bence o Katar'da e, ülkeyi yöneten artık şeyh midir, şıh mıdır, emir midir ne, neyse. Bizim askerimiz o adamın iktidarının devamını sağlamakla yükümlü. Benim gördüğüm şu anda yani kısıtlı bir bilgiye sahibim tabii ama yani benim gördüğüm bu. Yarın bir gün mesela o adam bize ters bir şey yapsa o üstlerden böyle bir konvoy çıkıp da adamın sarayına doğru gitmez mi? Bence her türlü gider. Yani bu çok önemli bir şey. Bir taraftan katılıyorum bir taraftan katılmıyorum. Türk ordusu kendisini pazarlık konusu edebilecek bir ordu değil bence. Çünkü yani dediğin cümle aslında bir taraftan oraya doğru da gidiyor. Yani Soros'un söyledik bir kere doğru değil. Türkiye bunu ihraç ederek büyüdü değil. Hmm. Türkiye'nin büyümesini ordu sağlıyor. Şu an yani yaptığımız operasyonda harcadığımız mühimler bilmem neyler Türk savunma sanayisinin gelişmesine katkı sağlıyor. Ya ben şunu söylerim her zaman. İskender Büyük ne diyordu abi? Diyordu ki PKK olmasaydı şimdiki gençler Türk bayrağının anlamını şimdiki kadar bilebilir miydi diyordu mesela. Hmm. Ya da e, Türk ordusu 1984'ten beridir aktif olarak bir çatışma içerisinde doğru değil mi? Doğru. Bu çatışmanın ekmeğini şimdi yiyorsun abi. Şimdi yiyorsun. Çünkü diğer Avrupa'da ordu yok ya. Tabii canım Avrupa'da ya. Avrupa'da ordu yok abi. Bak, ben sana bir şey yani söyleyeyim mi? Dünyanın geldi İlber Oltaylı'nın bir yani konferansını izliyorum. Orada söylüyor. Asıl sorun diyor Avrupa'da ordu olma işi diyor. Abi, Abi çok ordu. ciddi bir sorun bu bu arada ben sana söyleyeyim yani bildiğim, bu konuyu biraz bildiğimi düşünüyorum. Şimdi mesela Almanya'da biliyorsun Avrupa'yı en çok titretmiş ordu adamlar Avrupa'yı bir kere fethettiler. Yani tamam iki sene sürdü adamların hükümdarlıkları ama fethettiler bildiğin girdiler böyle hani e, İspanya zaten çok önemli bir yer değil orayı geç Fransa'nın en güney sınırından tut. İngiltere hariç, silme, Rusya'nın yarısına kadar adamlar takır, tukur, bam, güm girdiler, aldılar. İkinci Dünya Savaşı dediğimiz okay. şey zaten bu. Aynen. Ama evet. Rus Rusya'ya giremediler tam olarak. Yani girdiler de hani alamadılar. Adamlar hı hı. bu askeri geleneği olduğu gibi çöpe atmışlar abi. Neden biliyor musun? O kadar ağır bir yenilgiye uğramışlar ki. O ağır yenilgiden sonra adamlar artık, nasıl desem, kendi bu şeylerinden, Askeri böyle Prusya militarizminden, o kökenden, o kültürel mirastan tiksinir hale gelmişler. Bu zaten e, Almanya'yı işgal eden müttefik ülkelerinin bilinçli olarak uyguladığı bir politika. Psikolojik harp yani topluma karşı. O Kesinlikle. adamlar şu, yan mesela şu anda Bundeswehr dediğimiz e, Amerikan şey pardon Alman halk ordusunun, halkın ordusunun şöyle bir olayı var ya. Bir yeri koruyan bir asker var mesela tamam mı? Adam bir yerin e, girişinde bekliyor. Kor general geliyor kardeş adamın karşısına. Diyor ki Hı. bu kapıyı bana açacaksın. A askerin reddetme hakkı var. Böyle askerlik olur mu abi? <gülüyor> yani, Olmaz yani. Neden? Çünkü aynı hiç... şey. Çok şey. Bir de bir de ahlaki sebepten reddetme gibi bir şey de var işin içinde. Hani komple salaklık. Komple gerizekalılık. Ya bak şöyle söyleyeyim. Tamam. Doğru. Ama Geçenlerde görmüştüm. Almanya'nın şu anki tank kapasitesinin ancak %20'sini kullanabildiği, kalan %80'inin aktif faal olmadığını. Şimdi bunu okuduğum zaman da aklıma geliyor ki bu adamlar zamanında demek ki %100 kapasiteyle konuşlanabilen bir orduya sahipmiş. Tamam 2. Dünya Savaşı'nda Prusya kolini bırakmışlar. O, so o soğuk savaş işte. Soğuk savaş i̇şte, zamanı o. Bitirmiş. Yani şey değil. Yani soğuk savaş zamanında Almanya'nın NATO konseptine oturduğu yeri ben sana söyleyeyim abi. Tamamen lojistik destek ve tank. Neden? Çünkü adamlar tank yapmayı beceriyor. Anladın mı? Piyade olarak ciddi ciddi Almanlar e, çok büyük yer verilmemiş. Çünkü zaten erkeklerin çoğu 2. Dünya Savaşı'nda ölmüş. Yani Almanya'dan artık piyade çıkabilecek bir nüfus kabiliyeti falan azalmış diyeyim. O yüzden bu adamlar piyade değil... <gülüyor> Daha spesyalize böyle, özel rollerde kullanmak istemişler. Bunun için de lojistik, işte cephe gerisi bir hizmetleri ve tankçılık olarak dizayn etmişler. Ama mesela ne oldu? 2-3 sene önce gerçekten adamların savaş uçağı kaldırması e, gerekti. Kaldıramadılar abi. Kalkmaya i̇şte hazır baktım, savaş uçakları yokmuş 24 saat. Yani Ağur adamların Ağurupada adamlar bitmiş. Bitmiş. Yani ordu yok. Ordu diye bir şey kalmadığı bir dönemde... Fransa yok, var çok... gerçi. Bir ucu, ya abi Fransa, Fransa'nın ordu yönetim ya Fransa'yı bir kere 3. Dünya Savaşı'nda da gördük. 1. Dünya Savaşı'nda da gördük. Soğuk Savaşı'nda da gördük. Ya Fransa ya dediğin yok, ülkenin. Materyal olarak Tekoli diyorum. Yanlış. Ama şöyle şöyle bir gerçek var. Fransa Libya'yı tek başına düşüremedi abi. Yani biliyorsun ya. orayı bombaladılar. 2011'de Fransa Libya'yı bombaladı ve Fransa'da şey Libya'da Kaddafi'yi o adamlar tek başlarına bombalayarak düşüremediler. Beceremediler. Anladın mı? Allah mesela bu bir kabiliyet. Ama mesela 2011'de biz ne yapıyorduk? Bizim kurmaylarımız arasında e, özellikle bu Fethullahçı ajanlardan dolayı çatışma vardı. Belki biz o çatışmayı yaşamasaydık. E, tabii işin ucu nereye gider? Yani O fikir ayrılıkları konusunda Avrasyacılar falan var çünkü için içinde. Yani çok farklı şeye yere gidebilirdi ama yani Türk ordusunun Tek bir hedefi fokuslanmış bir şekilde. 2007 ve sonrası o böyle o sonraki 8 seneyi geçirdiğini düşünüyorum. İnanılmaz fırsatlar kaçırıldı ama şu an hala çok iyiyiz. Benim gördüğüm bu. Ya zaten şöyle bir şey. Dediğim gibi Avrupa'da ordu kalmamış. Fransa bombalası. yaparak bırak bombalası neyi düşürebilir kardeşim dediğin gibi bak. Şimdi ama Türkiye'nin yaptığı operasyonlara bak. Bak bombalayarak sadece, sadece İtlip de bombalayarak Rusya'nın popülaritesini düşürdü. Hafter'i yok etti. Yani Abi, bir pansir vurarak, bak pansir vurarak 24 ülke ihraç ettiği, milyonlarca dolar para kazandığı bir ekonomik getirisini yukarıdan biz Putin'le görüşüyoruz, Putin'le aramız iyi bak, Putin'le konuşuyoruz derken arka taraftan bombalaya bombalaya adamların bir kalemini kırdı ya. Türk ordusu bak, bunu yaptı. Ve bunu şu an dünyada yapabilecek ülkeden bahsediyorum ve şu an pandemin döneminde sana olan olayı konuşmuştuk değil mi? Evet, ne evet. dedim sana? Yani millet vurucu gücünü yitirirken Türkiye'nin yaptığı o para. Çok farklı bir döneme geldik, Çok farklı bir süreçteyiz. Bundan evet. 50 yıl sonrasını kimse, kimse tahmin edemeyeceği gibi. Bundan 5 yıl sonrasını da tahmin etmek mümkün değil ama herkes görecek. Herkes diyecek ki ya bak bunun bir cephe gerisi varmış. Bunun bir süreç öncesi varmış düşünülmüş yapılmış ya bir kere ben şu an yani yaptığımız her şeyi o kadar gurur verici olarak değerlendiriyorum ki her yerde övüyorum bana diyorlar ki sen acaba hükümet yanlış mısın lan kardeş bak milletimizin yanlış yaptığı yanlış anladığı özellikle şu anki gençlikte olan bir şey abi ben senin dediğin gibi ben de hükümete muhalif bir insanım ama ne dedik 90'ların, 80'lerin bir yönetim kültürü vardı. Türk ordusu sağa çıktığı zaman sesini keserdi. Bunu Yavuz Arierli oldu da çok güzel söyledi. Meral Akşener de çok güzel söyledi, değil mi? Ne yapıyorlar abi? Diyor ki bu dönemde diyor iç siyaseti konuşmak saçma. Şu anki derdimiz tamamıyla dış oyunlara karşı gelmek, iç siyaseti ne olursa olsun kenara bırakmak ve orduyu desteklemek. Abi ben şunu orduyu desteklediğim bu zaman neden ben hükümet yandaşıymış gibi lanse ediliyorum. Şimdi Neden haklısın. Ben... Ama şöyle bir şey Bunu var abi. Bunun kavuştuğum zaman evet abi. Ya şöyle bir şey var. Senin bu konudaki isyanına ben katılıyorum. Ama bir yandan da baktığın zaman abi şimdi herkes böyle bu işin çok ince derin noktasına kadar analiz edip de dünyaya öyle bakmak gibi bir şey değil. İnsanlar standart vatandaş yani. Ve bu adamlar baktıkları zaman devletin sadece bir yüzünü görüyorlar. Ve de yani çünkü devlet bin tane yüzü olan bir şey. Biz bin tane yüzünden en acayip, en güçlü olanını görüyoruz. Çünkü okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, bakıyoruz, tanıdıklarımız var. Bazı yerlerden bilgiler alıyoruz filan. Ama mesela bu insanlar baktıkları zaman diyor ki, e amına koyayım. Yani bunlar yapılıyor, okey güzel, bunu da çoğu insan destekliyor bu arada. Ee, yani böyle şey, muhaliflikten işte cumhurbaşkanı düşsün de kim gelirse gelsin. Türkiye batabilir falan moduna gelmemiş olan herkes bu harekatları iyi kötü destekliyor. Ama şöyle bir de durum var. Millet evine ekmek götüremiyor abi. Çok kötü durumdayız ekonomi ve kötü yönetiliyor. Yani bütün dünya finans kapitali tamam mı? Komple manipülasyon üstünden yürüyor. Yani bir şeyin nasıl göründüğü çok önemli. Ve biz bok gibi görünüyoruz. Ekonomi yöneten adamlar yüzünden. Böylece ekonomik konusuna geldik. Gelelim yani abi. ekonomi bizim kötü olarak yönetildiği için... Tamam mı? Ama ekonomiyi yöneten kısım bizim bahsettiğimiz zeka olmadığı için bir sıkıntı yaşıyoruz. Benim gördüğüm bu. Abi, bir kere ekonomi konusunda en ağır ilişkileri yapacak adam benim. Bak, daha demin açtım. internetten fiyat performans odaklı klavyeye bakıyorum. Bundan iki ay önce 130 liraya tanıtılmış olan bir klavyenin daha demin açtığında 210 liraya satıldığını gördüm. Oy, oy, oy, bu, oy. Ekonomik bir hezeyandır kardeşim. Lan e, bugün e, isim vereyim Özgür Demirtaş'ın paylaştığı videoyu izlediysen eğer adam çok güzel bir şey söylüyor. Yani diyor ki yüzde bin zamlanmış şeyler varmış abi. Yani bunu adam grafikle gözüne gözüne sokuyor. Yüzde bin yani yüzde dokuz yüz bilmem kaç yani on on bir kat zamlanmış bizim e, sarımsak olsun limon olsun gıda ihtiyaçlarımız var. Ya bunların nasıl sen müsaade edebiliyorsun? Evet. Yani bunların önüne nasıl geçemiyorsun? Bu nasıl bir ekonomi yönetememezdiktir ya? Bu nasıl bir saçmalıktır? Ya bak bu konuda muhalif ol. Bu konuda muhaliflik sabah kadar yapalım. Bu damadı eleştirelim. Tabii canım. Hani her şeyi yapalım. Ama şimdi bak yine diyeceksin ki her de aynı yere geliyorsun. Hadi demeyelim abi. Ya bu bayraklar ya da tamamıyla işte şey için, e, reklam için yapılıyor. Ya şu herif var ya, üf hep kendi adamını sokmuş oraya. İşte şöyle olmuş da böyle olmuş da lan. zekalı herif. Senin o Libya'da vurduğun pansirleri onun yaptığı ihalarla. Tabii ki de bizim tayinin yaptığı ihalarda var. Hemen şey yapmaya başlamasın dinleyiciler. Ha, triggerlanmasın bana. Ama yiğidi öldürü hakkını yeme meselesini yapman gerekiyor. Doğru bakış açısı budur. Yani sen bir şey malif olacağım diye doğrusunu silmek nedir ya? Hayır ola kardeşim ya. Ben şöyle düşünüyorum abi. Şimdi e, Türkiye artık bir istihbarat devletidir. Ulus devlet değildir. Yani istihbaratla, kişisel ilişkilerle falan kurulan şeyler, e, networkler diyelim, ilişki ağları inanılmaz önem arz ediyor bu şeyde. Ve öyle bir ekonomik duruma geldik ki normal kardan değil. Ranttan artık insanlar parayı kazanıyorlar ve rantla bir şeyler yapılabiliyor. Evet. Yani mesela sen diyeceksin ki ben bir noktada kentsel dönüşüm yapacağım. Yani şehrin bir mahallesinin işte şu bölgesinde bir kentsel dönüşüm projesi yapacağım. O adama rantını vermezsen bu projeyi yapacak olan adam her kimse ona rantını vermezsen bir noktada birisi senin işine taş koyuyor ve o projeyi hiç yapamıyorsun. Bunun mesela bir artık, bunun değişmesi lazım. Bu inanılmaz, çirkin, iğrenç bir şey. Kanser amına koyayım. Yani kötü anladın mı? Yani iyi olan hiçbir tarafı yok bunun. Ama bunlar gerçeklikler. O ihayı yapacak olan adamın o rantı alması lazımdı. Anladın mı? O güç odağına yakınlığı, yani damat olma meselesinden bahsediyorum. O adam bu damat olarak güç odağına yakın olma, Tamam mı Cumhurbaşkanının damadı olmasını insan başka bir şeye de kullanabilirdi. Yata da bilirdi. Aynen ya yani sadece yatmak değil abi insanların hayatını kötüleştirecek şekilde iğrenç bir zenginleşme yoluna da gidebilirdi. Abi, işte adam alıp gitti. Alıp adam alıp. gitti. Silahlı insansız hava aracı yaptı ve Türkiye ordusunun ya. güçlenmesini sağladı. Bu kadar. Bir kere Türk dediğin şeytana ayakta siker kardeşim. Sen o fırsatı. Değerlendirirken tabii ki de o kollarını yani Cumhurbaşkanı'nın damadı olmanın sana getirilerini kullanacaksın. Tabii ki de başka bir adam olsaydı bunun kadar öne çıkmayacaktı. Bir kere bunu reddettiğimiz yok. Doğru değil mi? Reddediyor Hı -hı. musun? Başka birisi olsaydı bu kadar reklam yapabilir miydi? Bu kadar öne açılabilir miydi? Ya yani en azından şunu söyleyeyim. Adam istediği zaman gidiyor test yapabiliyor şu an. Herhangi bir e, askeri hava sahasını kullanıp. Hava evet, evet, alanını evet. kullanıp. Iyi. Tabii ki de bu nimetten faydalanmaktır. Bal tutan barmağını tek. Şimdi öbürüne bak. Damada bak. Hmm. Kim olduğunu daha iyi anladım. Yani Ben, ben anladım kardeş. Yani buraya buraya bir He. nasıl desem. Ses efekti koyacağım böyle. Arkadan böyle. Uf, esecek böyle. <gülüyor> yerler esecek anladın mı? Hani silivri soğuktur kardeş. Yani bu, bu adamların <gülüyor> ne yapacağı, ne edeceği. Yani şimdi mesela bak bu da bir sıkıntı. Biz devletin %1500 arkasında olan insanlarız ama bu kişinin kişisel bir sahip olduğu güç ve dokunulmazlık seviyesi yüzünden onu eleştiremiyoruz. Bu mesela bir sorundur. Evet. Tamam mı? Ve bu benim kendi adıma inanılmaz bir yani muhaliflik noktasında benim sahip olduğum bir sıkıntı. Ben bu adamı eleştiremiyorum ve bu bana biraz batıyor açıkçası. Ya e, bir kere İnsanlar, bizi dinleyen insanları bu farklara varmayı davet ediyor. Yani hmm. muhaliflik yaparken de mantıklı muhaliflik. Evet. Yandaşlık yaparken de mantıklı yandaşlık. Bir kere yani orduculuk yapıyorsak da orduda gördüğümüz herhangi bir kötü hukukunun bulmasına ya o da şöyle olur, böyle de olur demeyiz. Misal, geçenlerde ne gördük abi? Devrecilik ayağına. Bir tane çocuğu ezip büzdüklerini gördük falan. Bunun videosunun mı? yayınlanmış olduğunu gördük. Veyahut da operasyon bölgesinde bir zamanlar birçok video yayılıyordu. Hatırlarsın. Evet. Yok işte adamlar, uzman çavuşlar video paylaşıyordu falan. Eleştiriyorum. Eleştiririm de. Bunu eleştirmek daha doğal hakkım. Ben eğer Türk ordusuna bu kadar güveniyorsam, dokunulmaz hissediyorsam, belli bir yere koyduysam, böyle hatalar olmaz kardeşim. Ben bunun üzerinden eleştiririm. Ama övdüğüm zaman da bu eleştirilerimi göz ardı etmem. Yani sen bir kere... Doğruculuk yapacaksın ya. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin. Yalana ne ihtiyacın var kardeşim? Ya sadece yalan? sadece yalan değil abi bu. İnsanlarda artık şey oluyor. Yani şimdi mesela bak. Bir mesele senin gücünün tamamen dışında olması var. Tamam mı? Mesela demokrasi sistemi bu problemi aşmak için dizayn edilmiş bir sistem aslında. Ve şeyde nasıl desem. Ya şöyle. Mesela ülkede bir sıkıntı var. Sen oy vererek bir hareketin içerisine giriyorsun kazanıyorsun ya da kaybediyorsun tamam mı? Birileri başa geçiyor bu konu hakkında bir şeyler yapıyor sorun ya büyüyor ya yok oluyor filan bir şeyler oluyor ama sen oy vererek bu sisteme bir katkıda bulunmuş oluyorsun. Şimdi insanların sıkıntısı benim gördüğüm hani iyi niyetle bakıyorum tamam mı bu kötü niyetli olmayan insanları söylüyorum şu anda. İnsanların sıkıntısı şu anda bu adamlar sisteme dahil olduklarını hissetmiyorlar tamam mı? Adam diyor ki ben ne oy verirsem vereyim. Öyle dizayn edilmiş ki bu politik sistem sonuç olarak başta duran insan değişmiyor. Ve her zaman benim yanlış gördüğüm şeyler yapılıyor yapılmaya da devam edecek gibi Aynen. bir hava var. Şimdi tabii son dönemde olan olaylar özellikle İstanbul bu belediye seçimlerinde İstanbul'un ve Ankara'nın kaybedilmesi bu algının kırılması için bence çok önemli bir fırsattı. Kısmen de bu fırsatı değerlendirdi hani Türk milleti. Bence bence çok güzel oldu. Bence ee, inanılmaz güzel oldu hatta özellikle Sayın Mansur Başkanım, Reis. hani kendisine şu anda selam duruyorum. Se ses kaydı olduğu için hiç kimse görmüyor olabilir ama yani mükemmel bir adamdır kendisi yani. Meselemiz bu değil. Ben diyorum ki insanlar sisteme dahil olmadıkları için ve bu çok uzun bir süre sürdüğü için. Ya bak 2018'de değil mi belediye seçimleri? Yanlış mı hatırlıyorum? Öyleydi. Mi? Aynen. 2002'den 2018'e kadar 16 senedir. Oy veriyorsun adamlar kazanıyor. Oy veriyorsun adamlar kazanıyor. Muhalif kafadan bakıyorum bu arada. Ben Ve niye bu... öyle oluyorum diye bir dön bir bak lan. Lan Heh, niye bak. böyle bir şey oluyor kardeşim? Çünkü senin yaptığın saçma muhalifliği senin seçtiğin adamlar gidiyor. gidip de Doğru adama muhaliflik yapmak yerine öbür damada muhaliflik yaptığı zaman Türk milleti de bunun cezasını sandıkta kesiyor. Ya o konuda haklısın. Ona katılıyorum. Ama benim bahsettiğim şey şu. Öğrenilmiş çaresizlik var abi. Adamlarda yani bu muhalif kesimin belli bir kısmında bir öğrenilmiş çaresizlik var. İnanılmaz iğrenç bir şey bu. Benim gördüğüm bu. Yani adamlar şey diyor yani biz her zaman zaten muhalefette kalacağız. O zaman... Hem nalına hem mıhına vur. Her türlü muhalefet yapalım. Adam sol eliyle ekmek mi yedi? Muhalefet yapalım. Sağ eliyle mi yedi? Yapalım. Adam masadan ağzıyla mı aldı? Ona da muhalefet yapalım gibi bir kafa oluşuyor. Ve bu artık kronik yani. Kronik bir muhaliflik anladın mı? Kronik muhalif bunu yapanlar. Ve bunların başında da kim gelir sence? Hangi insan grubu? CHP'li milk teyzeler. Ağzından aldın kardeşim. Kesinlikle öyle. <gülüyor> CHP'li milk teyzeler bu ülkenin Milli güvenlik sorunudur. Kanaya Ben de tipo, Rasim Ozan Kütahyalı yani... gibi yorum yaptım bu arada. Milli <gülüyor> güvenlik sorunudur. <gülüyor> Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. CHP'li teyzelerin yaptığı muhalifliğe verdiğimiz bir isim daha var kardeşim. Yeni bir e, konjüktüre yeni bir kelime katıyoruz. Öptü. Açılımı. Öldük bittik terör örgütü. Aynen ya. Bu bir terör ya. Terör örgütü abi. Tamamıyla yani öldük, bittik, şu şöyle oldu bak değiştiremiyoruz. Anam şeriat geldi kafamızı kesecekler. Anam şöyle oldu, anam böyle oldu. Ya lan bırakın artık şunu ya. Lanet olsun ya. Abi yetmedi mi daha? Lan işte bu kafayla bir şeyi doğrultamadığınız ortada. Ne şeyin olduğu belli yani ortada. Aynen. Şimdi sen ne yaptın? Ben Twitter'da takip ettiğim bazı İsimler vardı ve bunların isimlerini söylemekten geri durmayacağım. Mesela Ömer Turan TV var. Ömer Turan'ı takip ediyorum. Ben. Adam çok güzel bir şey söylemiş. Bu yoruma hak vermemek elde mi be? Sana soruyorum Savaş. Diyorum ki, adam diyor ki, şey, AKP'yi kendi halinde bıraksak diyor. Zaten AKP kendi kendini yiyip bitirecek. Sağ olsun CHP kurtarıyor diyor. Abi ne kadar doğru bir şey ya. Ne kadar doğru bir şey. Lan adamlar ne güzel birbirlerine düşmüşler. Bir şey yaşıyorlar. Hükümet kendi arasında bir sıkıntı çekiyor. Yaptığı bazı şeyler halkını indireyememiş, halk tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Hop bir bakıyorsun, bir konu değişiyor. Adam gelmiş sihalar araf ediyor. Bak abi at kafası. Bak işte sen bu boku yersen yarın bir gün senin hükümete geçme fikrin bu halkı senin geçtiğin zamanki yapacağın faaliyetin birinci faaliyet, sihaları yok etmek olduğunu düşünür ve sana oy vermez işte. Senin Abi bak bak dinle beni bak bak burada derin anal iz geliyor dinle şimdi ben diyorum ki Türkiye'nin bu jeopolitik gelişleme vizyonunu gerçekleştiren bir ekip var bu ekip de ve doğal olarak istihbaratta çok güçlü ki biz bu hareketlerin yapıldığını bu hamlelerin gerçekleştirildiğini görüyoruz doğru muyum hı hı. doğal olarak buradan ortaya çıkan sonuç şu Özellikle bu erkin, bu bir erk yani, bu erkin istihbarat ayağı siyaset olarak siyasi bazı partilerin, tamam mı, bazı noktalarında biraz fazla söz sahibi diyelim. Anladın mı? Ve ben bunun CHP'nin yaptığı neredeyse bütün hataları buraya yorabileceğimizi düşünüyorum. Yani bilerek yapıyorlar abi. Bu sonuca Var sana mı? bir şey söyleyeyim mi? Bizim yaptığımız kadar böyle... Sahip olduğumuz belki derin bilgilere falan bize işte muhabbet ettiğimiz bazı kişilere ya da e, bizim yaptığımız böyle ilginç, ince, derin analizlere falan sahip olmaya kim yaptı biliyor musun? Bak bu yorumu son birkaç aydır yapan kim var biliyor musun? Dinliyorum hanım. Podcastlerin e, Türkiye'de en babasını yapan Efe Aydal yaptı. Adam bildiğin dedi ki ya bu CHP'nin yaptığı hamleler, standart vatandaş ya bu adam, sadece akıllı bir adam. CHP'nin yaptığı bu hamleler diyor adam. Diyor ki hani bunu CHP'nin bir sahte muhalefet olmasından başka bir şekilde yorumlayamıyorum diyor. Ya o yüzden ben mesela politikaya kesinlikle şu ödüle bakmıyorum. AKP vs. CHP ya da işte AKP ve MHP vs. CHP ve işte İyi Parti ve HDP falan gibi şey kesinlikle bakmıyorum abi. Bu benim bahsettiğim erk, Türkiye'nin jeopolitik genişlemesini isteyen insanlar. Tamam mı? Hı hı. Ki bunların da işte dediğim gibi ordu ve istihbaratta çok güçlü olduğunu, belki birkaç büyük eski aile vardır bu işin içinde. Gerçekten bilmiyorum. Bu insanlar, tamam mı? Bütün partilerin içerisinde kendi istedikleri zaman politik süreci istedikleri yöne çekebilecek derecede güç güç sahipleri. Ve bu artık yani nasıl desem insanların bu sonuca varmamış olması beni çok yoruyor artık. Hani bunu nasıl reddedebilirsin abi? Yani nasıl desem ne zaman AKP'nin başı sıkışsa işte CHP ya da işte İyi Parti'nin içinden bazen yapan oluyor ilginç bir şekilde. Ya da HDP'liler kafasını kaldırıyor bir şeyler söylüyor. Ya ne bileyim mesela şöyle söyleyeyim. Ee, bu e, AKP'nin Ayasofya konusunda. Tamam mı? Hani bu muhabbet o kadar farklı yerlere gidebilirdi ki. Götürmediler abi. Yani İyi Parti çok güzel bir hamle yaptı. E, muhabbetler öyle hızlı değişti ki. Aklın almaz. Bazen böyle konuşulması gereken konular şeklinde değişiyor gündem. Bazen çok alakasız konular şeklinde değişiyor. Mesela Pençe Harekatı. Pençe Kartal harekatı konuşulması gereken bir konu. Ayasofya muhabbetini o bitirdi. Dikkat ediyorsan. Evet. Ama mesela başka bir muhabbeti çok alakasız bir şekilde CHP'den birisi gaf yapıyor. Sanki sipariş edilmiş gibi. Anladın mı? Ya ben, bak, ben buna bitiyorum zaten. Söyleyeyim. Ayasofya meselesi bu dediğimiz muhaliflikle gerçek muhaliflik arasındaki bence turnusol kağıdıdır. Hmm. Bak cümlem, cümlenin önemini dikkat çekerim. Evet. turnusol kağıdı diyorum. Şimdi Ayasofya meselesinin gündeme geldiği döneme bak. Konuşulanlara bak. Evet. Abi bu tamamıyla bir turnusol ya. Lan açılsın açılmasın. Şöyle olsun böyle olsun. Ya de öyle söyleyebilir ki. Yok kardeşim bu açılmasını geçtim. Bence Sultan Ahmet de müze olmalı değil. Tamamıyla ve tamamıyla. Derdi milleti galeyhane getirmek. Bunu desteklemek de o dediğim turnusoldan geçememeye sebep verir işte. Aynen işte ben ben mesela bunu diyorum. Yani bu ya yani AKP'nin bu tartışmada kötü bir pozisyonda olduğu %1500 açık ortada. Ya ayan beyan ortada. CHP'li birisi olarak söylediği söylemi var ya. Başbakan'ın Aynen. o dönemde başbakanın söylediği bir söz var. Önce Sultan Ahmet'e Ondan sonra bakarız demiş. Şark kunazlığı yapmış orada bak. Bak CHP'nin içerisindeki bir takım insanlar AKP bu derece kendi başına dışarıdan çok bir müdahale olmadan kendi kendine sıçıp batırırken tutup da işte yok Sultanahmet Demiz olsun falan diye ortaya bir laf atıyorsa e burada şey arıyorsun artık bu adamın asıl derdi demek ki AKP'yi kurtarmak çünkü CHP'nin o seviyesine de bir, bu kadar gerizekalı olup gelinmez yani. bir Başka ve ardında bir sebep var. Bu insanların bir sebebi var. Gerizekalı değil bu insanlar. Öyle abi işte yani. Artık e, bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü yanlış anlamasınlar. Bu, bunu dinleyip de bize hak vermemek. Yani şu konuda bir kere bana bu konu konuştuğumuz konuya muhalefet olabilecek bir durum söz konusu değil. Yani bizi dinleyen kişiler şu an ya abi şu da şöyleydi bak şöyle ama diye başlayan cümleyi kuramaz. Çünkü bu dediğimiz Türkiye'nin kanayan yarası CHP'li milfi teyze ideolojisini öptü ideolojisini. Bir kere Türkiye'ye dediğin gibi bir ağır bir sorunu yani. Biz bunu eleştiriyoruz. Yani bunu eleştirmemizin de bu yoruma açık olduğunu söylemiyorum. Bu konu yoruma açık değil kardeşim. Bu bizim kanayan yaramız ve bu konu yorum açık değil. Geri kalan her şeyde bizim Mavi Vatan, bizim Libya konusu, Pençe Harekatı, Hindistan meselesi her konumuzu gelin yorum yapın. Deyin ki bak siz şurada şöyle söylediniz ama benim düş düşüncelerim şunlar. Öyledir. Ama bu konuyu edemezsiniz. Çünkü bu konunun doğrusu budur. Bu artık hani tezleşmiş bir şey ya. Ben bunun yeterli lisans düzeyinde akademik şeyini okumuş olsam kesinlikle Türkiye siyasi tarihiyle alakalı bir şey yazacak olsam bu konuyu tezleştiririm ya. O derece söylüyorum sana. Bıkmış, bıktık abi. Bıktım çünkü benim için sıkıntı ve de bu acayip derecede kutuplaşmaya sebep veriyor. Niye? Ya dediğim gibi lan bir taraftan bir şeyleri övüyorsun. Öbür taraftan adam diyor ki sen muhalefetçi şey yok pardon. Hükümet yanlışım oldu. Bir taraftan başka bir şey yapıyorum. Öbür taraftaki eşim dostum akrabam diyor ki lan sen diyor iyice diyor şeye kaydın diyor. İşte komüniste kaydın. Lan oğlum yani bunun bir arası yok mu kardeşim. Ben Türkçüyüm ya. Aynen abi. Ben Türkçüyüm. Bunu bunu neden bunu neden insanlara yediremiyorum? Niye ya oncu ya da buncu olmak zorunda kalıyorum? Ben çünkü çünkü sah sahneyi ona göre kurmuşlar abi. İşte bak buradan mesela çok enteresan yerlere gideriz. Ben muhabbeti aslında çok ilerletmek istemiyorum da. Yani Türkiye iki parti rejimine doğru hızla koşuyor dikkat ettiysen. Evet abi. Neden? Çünkü iki parti rejiminde benim bahsettiğim erk tamam mı? Devlet erki istediğini çok daha rahat istediği şekilde uygulayabiliyor. Çünkü... Sen tartışmanın iki tarafını da belirliyorsun. Hangi tarafın güçlü olacağı baştan belli oluyor. O taraf tartışmayı kazanıyor. Hangi taraf olduğu önemli değil. Ondan sonra devletin her istediği oluyor. Devletin istemediği şey de gündemden falan düşürülüyor yani. Amerika yıllarca bu hatta kaç yıl, yüz yıllarca Hala. bu sistemle işledi. Şu an biraz Hala bozuluyor. Yani. Şu an şu an biraz bozuluyor. İşte bozulmaya hatta çalışıyor şu an. Bak şu an Amerika konusuna geldik işte. Burası benim forte'mdir kardeş. Ben yıllardır Amerikan şeyini takip ederim. Amerikan medyasını takip ederim. Amerikan bu konuda şeyini... beni birçok noktada aydınlatan bir insan olarak. Seni Eyvallah. Bilmiyorum. Eyvallah. Şimdi e, bu Amerika biliyorsun acayip karıştı. Hani orayı çok karıştırdılar. E, o nukini geğer, bu nukini geğer diyen bir abi vardı ya. Cidden çok karıştırdılar orayı. Meselenin özü abi. Biraz küresel tarihe de geliyor bu iş. Anlat bize abi. Ben de şu an canı gönülden seni şu yönden dinlemek istiyorum. O konuya biraz uzam, tamam bir bilgim var, hani az bir şey de olsa bilgim var. Ama yani bana şey noktalarını da söyle, yani köşe başlarını da söyle anlatırken. Anladım anladım. Ya şöyle, e, bu işin bir ekonomik ayağı var kardeş. Amerika'daki ekonomik durumu bilmeden Amerika'yı zaten yorumlamak baştan sakat işi, tamam mı? İkinci Hı. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika'nın başındaki elitler, tamam mı? Bu adamlar işte yüksek bürokratlar. Ne bileyim büyük kapitalistler filan, ekonomi profesörleri, işte eğitim kurumunun en tepesindeki insanlar, bilmem neyler bir araya geliyorlar. Bu insanlar birçok konferans ve toplantı düzenliyorlar. Bunların en ünlüsü Bretton Woods denilen bir toplantı. Ve yeni bir kapitalizm kurmak amacında olduklarını açıklıyorlar ve bu projeyi de yürütüyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da işleyen kapitalizm yine bir kapitalizm. Ama işçinin güçlü olduğu bir kapitalizm. Yani adamların Hı. inanılmaz grev hakları var. Adamların işte ne bileyim işten çıkarılması çok kolay değil. Sendikalar acayip güçlü. Yani işçiler patrona karşı güçlü. Dünyanın Hı. ekonomisi de buna uygun aslında. Çünkü dünyada doğru düzgün üretim yapan şey yok. Yani kaliteli çeliğin %70'i Amerika'da üretiliyor öyle düşün. Anladın mı? Hani Hı. adamlar dünyayı domine etmişler ekonomi anlamında. O yüzden işçiye bundan pay verebiliyorlar. Ve bu uzun süre devam ediyor. Ee, bu süreçte ne oluyor biliyor musun? Hani toplumu piramit olarak düşün. En tepedeki insanlar e, ne kadar pay alıyor? Ortadakiler ne kadar pay alıyor? En alttakiler ne kadar pay alıyor? Bir gözünde canlandırabilirsin. Abi Aha. en alttaki insanlar topluca ortaya doğru ilerliyorlar. Yani en alt tabakada kalan yine kalıyor. Evsizliği, barksızlığı yine var. Ya da ne bileyim Aha. acından öleni falan var. Ama o kadar değil. Yani nasıl desem ben sana şöyle açıklayayım. Amerika'nın Küçük bir kasabasında, tamam mı? Bizim Nide'nin bir köy şeyini düşün, Nide'nin bir ilçesini düşün. Amerika'da Aha. oraya tekabül eden bir mekan var. Sen burada doğdun. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda doğdun, 46'da doğdun. Sen burada Aha. büyürken e, kaliteli bir eğitim alıyorsun. Çünkü devlet eğitimine çok kan yani karışmıyor. Anne baban senin eğitimini denetliyor. Oradaki belediyenin işlettiği bir okul filan var. Hani dışarıdan tamam. müdahale olmadığı için, insanlar da çocukların iyi okumasını istediği için sıkıntılar kendi kendini çözüyor. Anladın mı? Lokal. Sen orada tamam. iyi bir eğitim alıyorsun. İyi kötü. Tamam mı? Çok da değil yani böyle. Kendine yetecek kadar. Ondan oradan şey yapıyorsun. Liseye geldin. Liseden çıktın. Tamam mı? Askeriye falan falan zaten hiçbir şey yok. Vietnam olayı hariç. Onu da geçiyorum yani. Eee... Sen gidiyorsun fabrikaya. Orası. Başka bir zaman konuşalım. Aynen aynen. Fabrikaya e, gidiyorsun. Diyorsun ki fabrikatöre abi selamun aleyküm ben geldim. Yani selamun aleyküm demiyorum da hay diyorsun işte. Ben geldim diyorsun. <gülüyor> i̇ş, i̇ş arıyorum diyorsun. Adamın elini sıkıca sıkıyorsun. Gözüne bakıyorsun. Adam diyor ki yarın gel başla. Çelik fabrikasında işe girdin. Sen bu fabrikadan elde ettiğin gelirle ne yapabiliyorsun biliyor musun? Kendine bahçeli, garajlı, çatı katlı bodrumlu ev alıyorsun. Sen bu parayla nereden baksan 2-3 tane çocuğu okutabiliyorsun ki Amerika'da üniversite ezelden beri paralıdır. O adam o çocukları evet. üniversiteye yollayabiliyorsun bu parayla. O aileni, evet. ailene 2 tane araba alabiliyorsun. Senede bilmem kaç hafta tatile gidebiliyorsun. Refah içerisindesin abi. Bu bir işçi sınıfının komple orta sınıf haline getirilmesi. Yani dünyadaki en büyük şeylerden bir tanesi. E, refah geçişlerinden bir tanesi. Ama bunun bir sıkıntısı var. Şimdi özellikle küresel, ya. yani 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım yavaş yavaş onarılıyor. Dünyanın geri kalanı yavaş yavaş üretim yapmaya başlıyor. Kapitalizmde işte e, rekabet artıyor yavaş yavaş. E, ne oluyor? Sen bu işçilere verdiğin sürekli, çünkü sendikalar ne diyor? Bana şu kadar maaş vereceksin. E tamam vereceğim diyor patron. Çünkü zaten kar payı hala kalıyor elinde. Veriyor değil mi eski sistemde? Hı -hı. Ama yeni sistemde diyor ki patron... Ya diyor ben bu işçileri harcadığım paradan dolayı şey yapamıyorum. Yani kar Kendim edemiyorum. Aynen öyle. Ben diyor ki yani mesela yatırımcıyı düşün tamam mı? Adam büyük şehirlerden birinde elinde kapital var bilmem kaç yüz bin dolar diyor ki ben bu yatırım yapacağım. İşte e, Amerika'nın bilmem ne kasabasındaki çelik fabrikasına o bahsettiğim adamın çalıştığı fabrika. O fabrikaya ben bir yatırım yapacağım. 5 sene içerisinde bu bana yüzde beş e, şey bu yatırımın geri dönüşünü alacağım. Ulan diyor enflasyon zaten %6. Ne o zaman yani. yani paramı götürüp bahçeye yaksam daha iyi amına koyayım diyor adam haklı olarak. Peki Anladın bu mı? bu dönüm noktası ne zamandan itibaren olmaya başladı? Bu benim bahsettiğim olay işte 30'ların sonu 40'lara doğru böyle hız kazanır. Tam 1950'de oturmuş bir sistem bu. Ve bu sistemin bozulduğu hani senin bahsettiğim bu yatırımların geri alınamadığı dönemde tam 70 onun da en yüksek noktası 73'tür. O dönemde şey Detroit oldu. Detroit'in çökmesi bir, mi? E, Detroit'in çökmesi buna bağlı başka açıları da var. Onu da anlatacağım. Şöyle dünya çapında bir petrol krizi yaşanıyor. 70'lerin başında hmm. yine. Ya yani bu şey OPEC krizi dedikleri var ya. Suudi Arabistan ben evet. işte petrol vermiyorum falan. O Öyle bir şey. Onu da tam bilmiyorum da. Asıl mesele şu. Adamlar dediler ki biz yatırımcıyı memnun edemediğimiz için insanlar yatırım yapmıyor. Ve kapitalist ekonomi yatırım olmadan çalışmaz dediler. Dünyayı yöneten insanlar. Anladın mı? Sorum hı hı. işte mesele buradan şey yaptı. Kapitalizme bir ayar çektiler. Şey gibi düşün bunu. İşte e, yazılım güncellemesi. Bir güncelleme geldi sisteme abi. Adamlar dediler ki pe, artık dolarla altının bir alakası yok. Altın dolardan bağımsız bir değer. Ve biz fiyat monetary sisteme geçiyoruz. Yani fiyat e, para sistemine geçiyoruz. Buna, bunda hı hı. ne oluyor? İşte e, merkezi bankalar Paranın değerini, enflasyonu, cartı, curtu belirleyen hamleler yapıyorlar. Ne kadar paranın basılacağına e, Merkez Bankası'nın başındaki adam karar veriyor yani. En basit anlatılışı bu bu işin. Ve ne oluyor? Yatırımcılar Hı. inanılmaz güçleniyor. Bir kere para global bir şey haline geliyor artık. Mesela sen eskiden ne yapıyordun? İşte çelik fabrikasına yatırım yapıyordun. 60'larda falan tamam mı? Ondan %2 kar alıyordun. Şimdi ne yapıyorsun? O çelik fabrikasını satın alıyorsun abi. Oradaki bütün makinaları söküyorsun Çin'e götürüyorsun. Oradaki adamları köle gibi çalıştırıyorsun. Ondan sonra gelsin paralar gelsin paralar. Özellikle bu şey Çin dediğim olay 2003 mi 2004'te mi ne? Çin'i Dünya Bankası'na şey yaptılar aldılar. Ondan sonra acayip hız kazandı. Yani ne oluyor? Bundan sonra ne oldu? Yatırım yurt dışına kaçtı Amerika'dan. Yani çok büyük bir oranda değil ama bu bir süreç Hı -hı. yani anladın mı? En başta mesela çok Amerika'yı yoran bir süreç değil bu. Ama mesela 90'ların sonu 2000'ler 2000'lerin ortaları dedim miydi artık şey oluyor yani yatırımcı yok. Ve sürekli insanların çalıştığı mesela bak bir kasaba düşün benim sana anlattığım o çelik fabrikasının olduğu kasaba var ya. Hı -hı. O kasaba abi artık şey yapmıyor yani orada bir fabrika yok. İnsanlara yaşamak için gerekli neredeyse bütün şeyi veren ee, nasıl desem ekmeği veren aynen o ekmeği veren fabrika komple gitmiş onun yerinde yerler esiyor gençlerin hepsi çalışmak için büyük şehirlere göçmüşler orada kalan yaşlıların ne bok için yaşadıklarını ne yaptıklarını bilmiyorlar sosyal hayat çökmüş ekonomi zaten desen hak getire böyle boktan bir durumdalar adamlar düşün yani. Tamam mı? Şimdi böyle bir durumun içerisinde ne olmuş? Amerika böyle güç kaybetmiş falan filan. Hani dediğim gibi bu yeni getirilen sistem 70'lerden sonra getirilen sistem artık bir nokta gelmiş bu makina bu yazılımı taşımamış abi. Anladın mı? Ve yazılım çökmüş. Ne oldu? 2007'nin sonbaharında e, Amerikan başkanının odasına iki tane memur giriyor. Memur dediysem de bunlar yüksek bürokrat yani para ve ekonomiden sorumlu. Diyor ki, hı hı. E, Sayın Başkanım, saat 11 falan bu arada, e, öğlen. Diyor ki, Sayın Başkanım, akşama doğru 5'e kadar biz 5 trilyon dolar, sayıyı yanlış hatırlıyor olabilirim. 5 trilyon dolar piyasaya enjekte etmezsek, Amerikan ekonomik sistemi çöker. 28'den bahsedelim. Aynen öyle, hani bizi teğet geçen kriz var ya, aşağı yukarı hı. o. Şimdi bunun sebebi de ne biliyor musun? Bu orospu çocuğu bankerler, ne yapıyorlar biliyor musun Aga? Adamlar şey yapıyorlar. Hani geri ödenmeyeceğini bile bile insanlara kredi veriyorlar. Ondan sonra bundan kar etmenin bir yolunu buluyorlar. Onlar ödenmeyince işte bankanın bir tanesi bir batıyor. Lehman Brothers dedikleri banka işte. O banka bir evet. batıyor abi. Komple yalan oluyorsun ondan sonra sistem. Ve inanılmaz bir şekilde insanlar evlerini kaybettiler. işlerini kaybettiler. Amerika'da şu anda mesela eğitim masrafı Altına girilecek bir masraf değil. Hani öğrenim kredisi alıyorsun tamam mı? Okuldan mezun Aha. olduktan sonraki 20 sene onu ödemek için köle gibi çalışıyorsun. Bok gibi bir sistem eğitim sistemi. Sonra şeyi yapıyorsun. Ya bu üniversiteden bahsediyorum bu arada. Sağlık için mesela. Ya kolunu kırıyorsun evde. Hastaneye gidiyorsun. Adamlar tamam alçı yaptılar falan filan. Ondan sonra önüne bir patura koyuyorlar. Diyorsun ki keşke boynumu kırsaydım da buraya gelmeseydim. Anladın mı? Sistem eskimiş ve reform edilemiyor. Çünkü neden? Adamlar şey yapmışlar. Yani bu bahsettiğim hani 5 trilyon dolar lazım diyorlar ya. O 5 trilyon dolarla bu insanları topluca dolandıran bankerleri şey yapıyorlar. Rahat ediyorum. Kurtarıyorlar. Aynen öyle. Yani adamlar bunu kurtarmanın derdinde. Ama mesela ne olmuş? İşte e, şey normal sıradan insanlar bu işin kaymağını hiç yiyememiş. Gi Şimdi sen bir söyle aga bir piyasaya 5 trilyon dolar gibi bir miktarda para girerse o piyasa ne olur? Paranın değeri düşer değil mi? Ama Enflasyon işçisini artır. Aynen aynen. İşçisi... Enflasyonu arttırmadılar bu arada. Hani sıkıntı orada zaten. Hani böyle bir değişik bir şey oldu anladın mı? Ee, i̇nsanlar daha çok çalışıyorlar. Sağlık sistemleri daha kötü. Eğitim sistemleri daha kötü. Çocukları muhtemelen iş bulamayacak. Bugün Amerika'da milenyal dedikleri bu y kuşağı mı oluyor? Aynen Y kuşağı insanların tamam mı? Herhangi bir şekilde ev sahibi olması hayal gibi bir şey. Yani babam milyoner olacak ancak öyle. Ya da anne babandan kalan her neyse olacak. Anladın mı? Hani ekonomik, Hı -hı. Amerikan sisteminde şu anda insanlar umut vaat edici hiçbir şey görmüyorlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor zaten. Benim gördüğüm bu. Şimdi bu işin ekonomik tarafı. Anladın mı? Hani Hı -hı. adamlar neden sokağa çıkıp Polis arabasını ters çevirip yakacak seviyeye gelmişler. Bu işin bir tarafı... Parantez açabilir miyim? Hı hı. Şimdi şu o dediğim meselenin e, anti hareketini yapmaya çalışıp başka ülkelere kaçan fabrikaları ülkesine getirmeye çalışan Trump'ın... Ben bunu böyle görüyorum. Hani kendi kısıtlı bilgimle bunu böyle yorumladım. Çünkü Trump her fırsatta dediği şey şuydu. Make great again of America değil mi? Make America Great Again. Evet. Yani Şimdi aynen. Biz bu Amerika'yı yapmamız için ne yapacağız diyor. Dışarıdaki olan fabrikaları ülke içine çekeceğiz. İşte ithalet, ithalat modelini yıkıp ihracata geri döneceğiz diyor. Bunun için uğraşıyor. Şimdi evet. bu adam bunları yapmaya çalışıp o eziliyor dediğin 73'ten beri ezilmeye çalışılan halkı alt tabanı e, ayağa kaldırıp ilerletmeye çalışırken ki bunu da nitekim son zamanlarda başardığını ben Amerika'nın işsizlik virüsten, olsun, önce, virüsten önce iyiydi. Virüsten evet, sonra sıçtılar virüs, bayağı. Evet virüsten önceki durumdan bahsediyorum zaten. Virüsü ayrı bir şey olarak değerlendirmek lazım. Bunu başarmaya yaklaşmışken bu adamın bu meselelerin çıkması çok garip değil. Yani sen abi ekonomik zaten, kısmı böyle abi. Evet. Ekonomik kısmını düzelten adamın üzerine oynanıyor peki şu an. Ona ne diyorsun? Ha. Ona şu diyorum abi. Şimdi hani biz ne diyoruz? Türkiye'nin hareketlerinin arkasında bir erk var, bir güç var, bir akıl var. Ve bu Türkiye'nin hareketlerini şu yöne doğru itiyor diyoruz değil mi? Bu önemli bir yorumdur bu arada. Amerika'da da aynı akıl var. Ama bu akıl iki tane. Eskiden birmiş bu iki yani iki tane akıl olduğunu düşün. Bunlar eskiden tek akılmış şimdi ikiye bölündüler gibi düşünebilirsin. Neden? Çünkü bir tanesi diyor ki abi dünya devleti olalım. Yani bu 73'ten beri yani 70'ten beri o civardan beri getirilmeye çalışılan sistem var ya. Evet. O sistemin adı neoliberalizm ve neoliberalizmin ideolojisi aslında nedir biliyor musun? Globalizmdir yani küresel dünya devleti, şirketler tarafından yönetilen dünya, küreselcilik. Amerika'daki diğer akıl da ki Trump'ın arkasında olduğunu düşündüğüm akıl, hani bu şey gibi değil. Bir masanın etrafında toplanan karanlık adamları gibi değil. Bunun think tank'i vardır. Böyle birbiriyle işte devrecilik devrecilik hesabı olan, hukuku olan askerler vardır. Yüksek bürokraside birbirini tanıyan bazı adamlar vardır. Anladın mı? Bu şekilde böyle dağınık bir organizasyon bunlar. İkisi de böyle. Ee, diğeri de Amerikan milliyetçisi diyebileceğimiz tipler. Amerikan MHP yani anladın mı? Şimdi bir globalistler var bir milliyetçiler var. Milliyetçiler sakince Amerika'nın e, nasıl desem yok olmasını, böyle küresel bir sistem içerisinde çözünmesini engellemeye çalışıyorlar. Küresalcilerse, e, milliyetçiler buna çalışıyor. Küresalcilerse sakince Amerika'nın e, askeri gücünü küresel bir sistemi idame ettirmek için kullanmaya çalışıyor. Şu anda küresel ticaret sistemi nasıl çalışıyor biliyor musun abi? Nasıl abi? Bak Do Doğu Asya, Çin, Kore, Japonya tarafı. Oradan Güney Doğu Asya'ya gider, Singapur tarafına. Oradan Pers körfezine gider, Persian Gulf dedikleri, körfez ülkelerine. Oradan Avrupa'ya gider, oradan e, Kuzey Amerika'ya gider, iki tarafına da. Hani bu, bunlar e, dünya finansının kümelendiği, önemli ekonomik değeri olan bölgeler. Ve bu bölgeler arasında hı hı. doğru düzgün ticaretin işlemesinin tek bir tane sebebi vardır abi. O da Amerikan donanmasıdır. Amerikan donanması olmasın bu kadar büyük bir alanı koruyabilecek bir tane dünyada organizasyon yok. İmkanı yok abi adamlara. Daha demin bahsettik bak şöyle. Adamlarda 11 tane süper uçak gemisi var. 10 tane de normal uçak gemisi var. Dünyada 10 tane uçak gemisi var Amerika dışında süper uçak hı hı. gemisi hiç yok anladın mı adamlar o kadar büyük bir deniz gücü deniz gücünün olmasının sebebi de ticareti korumak adamlar diyor ki biz ticareti böyle koruyacağız anladın mı böylece bunun bu sistemin kurulma sebebi de şeydir bu arada Sovyetlere karşı savaşmak hani biz bu sistemi kuruyoruz sizi bu ticaret sistemine dahil ediyoruz buna karşın siz de bize ülkenize üst vereceksiniz normal anlaşmanın orijinali bu. Ama Sovyetler de aldı. Amerikalılar da kendi kendine soruyor koyayım biz bu sistemi niye devam ettiriyoruz? Çünkü Amerika aslında tüccar bir millet değil. Adamların gerçekten e, gayri safi milli hasılasının mesela Türkiye'ye oranla dış ticaretten gelen kısmı çok az. Yani Amerika gerçekten dışarıyla ticarete bağımlı bir ülke değil. Belki mesela ticareti şak diye kesseler bir miktar kriz yaşarlar ama üstesinden gelirler. Ama mesela Çin yarın dış dünya ile ticareti kessin adamlar birbirini yerler açlıktan. Çünkü hani ekonomi o kadar kötü durumda. O yüzden mesela Çin'in başına diktatör getirdiler bildiğiniz. Xi Jinping denen adam var ya adam hı hı. ömür boyu diktatör seçildi iki sene önce mi bir sene önce mi ne? Hani... Allah Allah. Tabii canım Çin içine doğru çekilen kendi sistemini korumaya odaklanan bir yapı şu anda. Benim gördüğüm bu en azından. Hı. Ama Amerika şu anda iki başlı. İki farklı devlet. ha tamam mı? Kıyı şehirleri ve iç Amerika var. Yani kıyı şehirleri çok farklı. Şimdi şöyle bir yorumlama yapayım o zaman. Yap abi. Ee, anladığım kadarıyla Amerika'da iki kutup var. Var. Birinin ismi Pentagon. Birinin ismi Küreselciler. Pentagon demeyelim ona ya. Küreselciler Pentagon Neden biliyor musun? Dedim. Ya Pentagoncular ya. neden diyemeyiz biliyor musun? Obama zamanında inanılmaz bir şekilde general emeklettiler. Bir ufak purge döndü orada. Yani, yani bir miktar askeri attılar şeyden generali. Bunlar Bush döneminin adamlarıydı. Ve benim görebildiğim kadarıyla bu işin mesela incesini bilmek çok zor bir şey. Yani çok detaylı araştırma lazım da eğer bu adamları Obama getirdiyse bunlar küreselcidir diyebiliriz. Ama Tabii. Anladım. Tamam anladım. Peki onlara isim verelim? Milliyetçileri diyelim. Hı hı. Amerikan milliyetçileriyle bu küreselcilerin iki kutup olduğunu söyledik. Evet. Küreselcilerin derdi Amerika'nın parçalara bölünüp dağılması. Dağılması derken dünyaya e, tek güç olarak yöneten bir Amerika yerine şu an ilgilerini Çin çekiyor. Çin'in üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Çin'e yatırım yapıyorlar. Amerika'nın evet. ihraç ettiği malları Çin üzerinden dünyaya yayma derdindeler. Evet. Bu sayede Amerika'nın ekonomisini bitirmek istiyorlar. Abi, Şimdi bunu anladık. Bu, bu bir okuma. Şimdi e, Bu aslında benim katılmadığım bir görüş. Çünkü şöyle düşün. E, abi Çin'in genişlemesi tarihsel olarak... Birinci ada zinciri dedikleri bir şey var bunların tamam mı? Japonya'dan başlıyor bu. Filipinler Endonezya'ya kadar giden bir ada zinciri bu. Çin'i haritanın merkezine oturtursan tamam mı? Hı hı. Bu ada zincirinin dışına Çinliler tarihsel olarak hiç çıkamamışlar. Ve Çin'i ileride bekleyen en büyük sorun ne biliyor musun? Adamların nüfus piramidi çok kötü abi. Yani zamanında tek çocuk politikası uyguladılar ya e şimdi mesela evet. e, yeti, yani çalışıp ortaya değer çıkaran, ortaya çıkaracak bir değer üreten insan sayısı emekli olup bu değeri sömürecek olan insan sayısından daha az olacak. Yani bu gelişmiş olan dünyanın tamamında olan bir sorun ama Çin'de de olan bir sorun çünkü adamlar tek çocuk politikası yürüttüler zamanında. Anladın ama çözerler mı? bence. Bu. Ya tabii canım ne ne olacağı çok belli değil. Robotizasyon diye bir şey var mesela. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Amerika'da şu anda nereden baksan 5 milyonla 10 milyon arasında tam hatırlamadım bir sayıda insan tır sürerek geçimini sa sağlıyor tamam mı? Adamlar tır sürerek yaşıyorlar. Şimdi Hı -hı. mesela kendi kendisini süren tırlar ortaya çıkacak. İnsansız tır. Ne oldu ondan sonra? Bu adamlar ne yiyecek? Yani taş mı kemirecekler? Ondan sonra neden Amerika'da isyan oldu? Olur tabii amına koyayım. Yani böyle küreselciler mesela diyorlar ki Tamam kendini mi sürüyor tır? Uf süper çok iyi. Yani, mükemmel. Neden çünkü tır şirketlerin, tır şirketinin başındaki Kodaman Orospu çocuğu tırcılara para ödemek istemiyor abi. İşin ben en basit kısmını söylüyorum sana. Anladın mı? Hani Çin'i ortaya çıkarmak falan filan değil de Amerikalılar bu insanların kar amacıyla güttükleri, yürüttükleri projeye taş koyuyorlar. Adam diyor ki He, robotizasyon mu? Kendi kendine mi sürecektir? Onun içine bir tane adam koyun diye yasa çıkaracaklar mesela. Anladın mı? Anladım hani, abi. Yani biraz böyle şey ama mesela gerçekten küreselcilerin de Çin'le ciddi bir bağlantısı olduğu konusunda senle kesinlikle hemfikirim. Çünkü e, o tarafa yani Çin'in zaten Dünya Ticaret Bankası'na e, Dünya Bankası'na pardon. İşte e, alınması. alınması zaten en başından Şeydir, bir küreselci projesidir. Çünkü neden? Ee, Amerika'daki üretimi Amerika'nın dışına taşıyorsun böylece. Ve Amerika'da milliyetçilerin ayağını kesiyorsun yani. hani Elini kolunu kesiyorsun. Redneck'lerin. Aynen öyle. O adamlar da işsiz kalıyor. Ondan sonra o adamlar şey oluyor işte. E, tüfek falan alıyorlar ellerine. Devlete direnme fantezileri kuruyorlar. Mesela öyle bir tayfa var biliyor musun sen? Amerika'da tüfek Bilmiyorum almak ben. yasak. Adamlar bildiğin tepeden tırnağı silahlı Apalatya dağlarında böyle biz Amerikan usulü Taliban gibi savaş vereceğiz falan diyorlar yani. Böyle insanlar var. Melis grubu deniyor bunlara. Şimdi ıhı. ekonomik meseleden başladık. Evet. Ekonomik meselesinden bahsettik. Bu küreselcilerin zencileri kullandığı aşikar. Kesinlikle. Göreceksin. Zenciler bu oyun esnasında şu an kullanılan yani bildiğim bir şey gibiler. E, bu iplerle oynatılan kukla, kuklalar gibiler. O kukla yani o kuklaların hesabını verecekler Amerika'da. Çünkü bana sorarsan bak bana sorarsan şu anki son faaliyetlerde Trump'ın ekmeğine yağ sürüyorlar. Tamam. Abi yani öldürülmesi önemli doğru. Çok bir ya. Ya doğru söylüyorsun. Tamam doğru söylüyorsun. Kaos her zaman Orta halli insanları e, politik olarak ben düzen getireceğim kardeşim diyen birisine oy vermeye yeter. Bu, bunu biz Gezi'de mesela gördük. Yani Gezi'de evet. Türk e, halkı açıkçası Gezi'de oyuna gelmedi abi. Yani ortalık evet. yakılıp yıkılmadı. Ha, belli ölçüye kadar yapıldı ama hani şey değil böyle Amerika'da gördüğümüz ölçüde bir şiddet. Polislere evet. ateş açılması falan gibi olaylar Türkiye'de gerçekleşmedi. Çünkü bizim insanımız öyle insanlar değiller. Çok daha sağduyulular. Ama Amerika'da ne oldu biliyor musun? A ya Seattle'da ne yapmışlar biliyor musun? Bildiğim böyle e küreselci nedir? O Seattle'daki duruma bakarak görebilirsin. Adamlar 7 blokluk bir alanı, tamam mı? Bu bir mahallenin yani. ya aynen bir mahallenin yarısı kadar bir yer ediyor. Oradaki polis karakoluna Saldırmışlar uzun süre böyle taşlı sopalı falan polislere e, eyalet valisi mi belediye başkanı mı ne geri şekilin emri vermiş bina boşaltılmış adamlar binayı işgal ediyor onun etrafında o dediğim 6-7 blokluk belki daha büyük olan bir alanı çöküyorlar girişlerine barikat koyuyor, koyuyorlar barikatlar böyle araba şeklinde düşün e, o çöp kovaları ve arabalar o barikatlarda silahlı adamlar bekliyor. Giren çıkan adamı sorguluyorlar hani sen necisin falan diye tamam mı ve bunu bütün ana akım medya bütün şey e eyalet valisi belediye başkanı gibi insanlar hep iyi göstermeye çalışıyor anladın mı ben yani bu şey hı -hı. gibi değil, mesela Occupy Wall Street vardı hatırlar mısın bilmem 2008'de çıkmıştı. Hı hı. hı, -hı. Adamlar Wall Street'te hippy gibi bir şeydi bunlar. Yani protesto yapıyorlardı ve e, bütün servetin yüzde birinlik bir kesimin elinde toplanmasına karşılardı. İyi kötü güzel bir politik hmm. hareketti bu, tamam mı? Ama mesela bu Ben'im bahsettiğim olay bildiğim böyle şey ya hani e, nasıl desem o meydanda toplanan insanlar e, kullanışlı geri zekalı, tamam mı? O adamlar kullanılıyor. Zenci değil çoğu zaten. Seattle'da çok zenci de yaşamaz. Ama bu insanlar kullanılıyor. Bu insanları kullanan kişiler de ne biliyor musun? Ee, eyalet valisi falan gibi tipler. Ama şimdi ben bir Amerikalı memurum. Ha. Ben memurum. O, kamu kamu ya yani kamu değil Amerika'da kamuyu konuşmamak gerekir. Basit bir e, orta halli bir adamsın. Yazılım şirket yazılım şirketinde çalışan. Dediğin gibi garajı, iki arabası, evi olan Hmm. Bahçeli evi güzel. Her gün işine gidip gelen aktivitesi olan bir adam. Şimdi pandemi süreciyle zaten bazı sıkıntılar çıkıyor. Evet. Üstün üstlük bir mesele oluyor. Haklı yere tepki verilmesi gerekirken ki o oluşan meseleyi, o adamın öldürülmesine karşı çıkıyorum ben. Evet. Ama buna karşı çıktığını iddia eden bir güruh çok ağır şekilde yaptığı eylemler sonucunda geri dönülemez bazı şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Benim evimin olduğu semtte bildiğim çocuklarımı dışarı çıkartamayacağım bir ortam oluşturuyorlar ki ben Amerikan freedom'ını yaşamak isteyen özgür yani Amerikan özgürlükler ülkesinde yaşayan bir insan evden çocuğumu çıkartamıyorum. Ne oluyor? İşte bir iktisatlık söz konusu. Dünyada yavaş yavaş marki şeyler şirketler açılmaya çalışırken Amerika'da kapanıyor. İyice iflas veriyorlar. Yok işte pandemi sürecinden daha ziyade işte bu oluşan sonuçların bu olan olayların sonuçları olarak geri adım atıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ben demez miyim lan? Bunlara karşı Trump'ı destekliyorum kardeşim. Zaten Çünkü ben böyle bir şey bekliyorum bunlara, abi. Elimizde böyle bir şey bunlara kendimi emanet edeceğime götümü siktirir yine Trump'a veririm daha iyi demeyecek mi bu Abi zaten ben böyle bir şeyin olacağını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü yani Amerikan toplumunda bu law and order dedikleri, hani bazı şeyler vardır. Böyle Hani bizde mesela şey derler ya işte, ortanın solu falan gibi böyle klasikleşmiş bazı laflar vardır. Amerika'da da şey derler, law and order president. Trump law and order president, yani kanun ve düzeninin başkanı. Bunu daha önce Nixon dedi Reagan dedi hani genelde sağcılar böyledir. Tamam ben kanunu nizamı sağlayacağım kardeşim iddiasıyla ortaya çıkmış başkanlar vardır. Şimdi Trump hmm. e, insanları korkutup kendi partisine oy vermelerini sağlayabilir ya da e, benim düşünceme göre şey yapabilir e, askerleri şehirlere salıp iyice çatışmayı derinleştirebilir. Bence Trump birinci seçeneği yapmaya çalışıyor. Ama bu seçenek Kim, geri ters teper evet, mi evet. bilmiyoruz çünkü şöyle bir şey var abi e, Trump'ın sosyal medya gücünü susturdular sosyal medyada inanılmaz bir sansür var yani Trump'ın sosyal medya gücü hala elinde çok güçlü bir şekilde olsa ben sana aslında baya hak vereceğim ama öyle bir şey şu anda söz konusu değil. Asıl sıkıntı bundan kaynaklanıyor zaten. Geçen Trump mesela bu olaylar ilk patladığında şey yapıyordu hatırlıyor musun? Twitter bana işte şöyle yaptı ben Twitter'ın işte bazı haklarını elinden alacak bir şey imzalıyorum hmm. falan demişti. Hmm. Hani işin bir noktası bu. Çünkü e, Trump'ın tekrar medya gücünü eline geçirmesi lazım. Ana akım medya. Şimdi şöyle düşün sen orta halde Amerikalısın okey tamam mı? Ama protesto senin sokağında olmuyor abi. Amerika devasa, kocaman bir yer. Protesto senin sokağında olmuyor, lokalize birkaç yerde oluyor, şehir merkezlerinde oluyor genelde. Şehir merkezlerinde de orta halli insanlar yaşamaz Amerika'da. Hep banliyölerde yaşarlar, suburban e, e, bölgeler derler ona. Anladın mı? Hı hı. Hani e, o yüzden medya gücü eğer Trump'ı kötü göstermeyi başarabilirse ki şu anda deneyebilecekleri en Böyle yoğun bir şekilde bunu deniyorlar. Tamam mı? Eğer bunu başarabilirlerse o zaman Trump boku yedi. Ama eğer bunu başaramazlarsa ve Trump tekrar seçilirse o zaman bu adamların tasfiye süreci başlamıştır diyebiliriz. Çünkü yani az buz bir şey değil bunun bir geri dönüşü olur abi. Ve şöyle söyleyeyim şu anda protesto eden insanların arasında şiddet kullanan insanlar var ya. Bu adamların böyle de, hani bir soros, soros bu çocuğu dediğimiz tipler vardır ya. Bu adamlar Sorospu hı hı. çocukları. Yani bu adamların parasal olarak aldıkları desteği. Ne bileyim mesela polis bunları yakaladı, nezarete attı. Ee, bazı sivil toplum kuruluşları var. Geliyor bu adamların yanına. Diyor ki kardeşim işte şu şu şu yasadan dolayı bunu içeride tutamazsınız falan filan. Biraz da para veriyorlar. Hop çıkarıyorlar adamları dışarıya. Bun, bu desteği falan araştırıp e, bu Antifa'yı anladın mı bu Sorospu çocuklarını Böyle Hı. tepelere ulaşacak şekilde araştırıp yeni kanunlar falan çıkarıp bu konu üzerine giderse Amerika, Trump Amerika'da bütün globalizmin sokak ayağını felç eder. Sadece sokak ayağını değil yukarı tarafta mesela birkaç milyarder içeri atmaya kadar gider bu işin ucu. Ama ben mesela şu görüşüp paylaşmak istiyorum kesinlikle. Trump bunu yapmayabilir. Çünkü yumuşak mizaçlı bir adam. Yani dış görünüşüne ettiği laflara falan bakma. Trump'ı Tayyip Erdoğan gibi görmemek lazım. Adam daha çok Erbakan gibi. Anladın mı? Yani hı hı. insanların bu ülke bokavatıyor algısına sahip olması. Yani ya da insanların biz artık eziliyoruz algısına sahip olmasının başlangıcı olan bir başkanlık. Çünkü politik olarak çok kaos var. Trump bir şey yapmaya çalışsa bile beceremeyebilir ve becerememe itibariyle ben sana %80 vereyim. Anladın mı? Ben bu, şey, bu da, şekilde düşünüyorum. Nedense daha güçlü çıkacağı ve o dediğin tasfiye sürecini başlata Çünkü bu tasfiye sürecinin etkilerini o milliyetçi dediğimiz tayfanın da şimdi yani az buz insan değil bunlar ve Yukarıda da zengin kesimde de bunların bayağı destekçisi var. Bir kere Texas tayfası dediğimiz dediğimiz bir tayfa var benim bildiğim. Ha. Hani toprak ağaları meselesi var bu işin. Yani Amerika'nın köklü aileleri var bu milliyetçileri, milliyetçi hakkımı destekleyen. Ve ben inanıyorum ki e, bunlar boş değiller. Bunlar da bir plan içerisindeler bunlara karşı. Ki şimdi sen diyorsun ki bunların bütün sosyal medya ayağı kesildi. Tamam doğru. Tamamen değil ama, ama yani edersen... etkinliklerin %90'ını yitirmişler diyebilirsin. Çünkü algoritma tamam oynaması abi. yaptılar abi. Adamları sadece banlamadılar. Yeni insanlara görüşlerini, yaymalarını, seslerin duyurmasını engelleyecek algoritma değişiklikleri yaptılar. Bu adamların yüksek profilli gazetecileri artık insanların ana sayfasına düşmüyor. Anladın mı? Hani böyle tamam düşünmek abi. lazım. Adamlar ince çalışıyor. Tamam abi. Ama şimdi Düşünsene bu kaos ortamına White Power'dan bir tane herif çıkıp da silahla patır kütür saydır saydı. Ne olurdu? O şey küreselci medya bayram ederdi. Heh. Ama bak dikkat edersen yapmıyor ki ben Amerika'da o dağlara, taşlara çıkan dediğin tayfa bu aşırı derecede silahlanıp bu yani silahlanan kısmın bir kısmı bir çoğunun white power'dan olduğunu düşünüyorum. Yani. Öyle zaten. Bu herif, bu heriflerin sokağa çıkıp da yani kendisine dükkanlarını yağmaladıkları halde bilmem ne yapmadık, yaptıkları halde o motorcu tayfasının yani neydi o? Neydi? Ne angels? Hell Hell's angels. angels. Hell's angels. He. He. O adamların hala bir tepki vermemesini falan. Kesinlikle o üst akılın Bunlara bakın. Bunu yaparsanız onların ekmeğine yağ süreriz. Herkes sakin olsun. Gün bize de gelecek. Bizim de zamanımız gelecek ve bunların hepsine gereken cevabı vereceğiz diyerekten tuttuğum. düşünüyorum. Abi şöyle, şöyle yani haklı, haklı, haklı olabilirsin. Ama şöyle bir şey var. E, i̇şin bir de şu açısı var. Adamlar sindirilmiş abi. Yani belli, oran, abi, belli oranda belli oranda. akıllı hı. bir halk değil. Adama sen Türkiye'nin Türkiye durumunu bahsetti. Yani şu an standart ortalama bir Türk gencinden. Amerikan genci kat ve kat daha bilgili. Kat ve kat daha sonuç çıkarıcı. Kat ve kat daha e, ardılı görebileci. En azından coğrafya bilen bir milletimiz var. Lan adama Türkiye nerede diye soruyorsun verdiği cevapları izliyorsun. Adama bir şeyler söylüyorsun verdiği cevapları görüyoruz. Şimdi bu herifler bu kadar gerizekalı amip gibi yaşarken Ellerindeki silahı güvenip de korkak korkak çitlerin arkasında durup işte şey yapan heriflerken bu kadar kendilerine oluşmuş bir işte eylemi, hareketi ki beyaz bazı insanların dövüldüğünü falan da gördük. İşte dövmesi yüzünden söylediği iki kelime yüzünden falan. Buna karşı bu adamlar sağlak sağlak amip gibi davranıp hemen kendilerini korumaya yönelik silah alıp silahların sokaklara çıkması gerekirken izliyorsun ki olmuyor. Abi bazı yerlerde oluyor ama münferit. Abi şimdi 1-2'yi genele yaymayacaksın. Bana sorsan bundan yani nasıl anlatayım sana Obama döneminde falan filan böyle bir şey yaşanmış olsaydı bu adamlar deli gibi sokaklara koşa koşa çıkarlardı gitmeye geliyor. Yaşandı zaten çıkmadılar. Yani daha böyle lokalde abi ya şöyle söyleyeyim 2012 olması lazım ya da 13. Ee, bir tane adam mahallesine giren böyle e, siyahi bir yenci 17 yaşındaydı çocuk yanlış hatırlamıyorsam ya da 16 falan öyle bir şey yani ee, biraz takip ediyor ne geziyor lan bu burada falan falan diye çocuk kıllanıp biraz da böyle şey yapıp panik olup adama saldırıyor adam da çekiyor çocuğu vuruyor sonra adam mahkemede yargılandı serbest bırakıldı çünkü çocuk ona saldırmış yani anladın mı? Evet. George Zimmerman denilen adamın şey yapma. Travon Martin, George Zimmerman davası bu. Mesela o olay oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Ferguson şehri. şehrin amına koydular abi. Yaktılar, yıktılar, yağmalar falan filan günlerce sürdü. Lokal bir olaydı. Oo. Bir şehirde oldu. Tabii canım. Oldu. Ee, ama şey yani nasıl desem. Şimdi şöyle. Sen mesela diyorsun ki hani bu White Power tayfası sahaya inse. Abi adamlar sahaya inmeyi denediler zaten. Organize olmayı denediler. Adamları öyle bir düzenek var ki orada bak. Sivil toplum kuruluşları diyorum ya. Adamları kamera görüntüsünden teker teker kimliğini bulup adamları işlerinden attırıyorlar. Öyle bir organizasyon bunlar. Anladın mı? O yüzden o adamlar da şey modunda artık. Yani biraz sindirilmişlik var. Ama aynı zamanda bıçak kemiğe çok dayanmış değil. Çünkü... Bütün bu böyle toplumsal olayların olduğu yer neresi biliyor musun? Şehirler. Şehirlerin içinde zaten beyaz yok doğru düzgün. Çok fazla şey var. Ee, azınlık. Hı hı. Bir azınlık var. Bir böyle şehir merkezi, işte alışveriş merkezlerinin falan olduğu bir bölme var. Amerikan modern şehirleri böyledir. Hani azınlıklar orada yaşar. Biraz alışveriş yapılacak yerler vardır. Mahalleler hep bellidir yani. Şura zenci, şura koreli falan diye ayırırsın. Anladın mı? Beyazlar da şehrin biraz dışındaki e, şeyde yaşarlar. Beyazların tam işçi sınıfı olan tayfası da kırsal kesimde yaşar zaten. Şimdi kırsal kesime e, zenciler topluca gidip zaten bir yeri yağmalamaya çalışsalar o adamlar gerçekten makine tüfekle biçer onları. Çünkü orada yaşıyorlar. Ama adamların yaşadığı yere protesto gitmiyor ki bu bir. ikincisi adamların hayatını mahvediyorlar. Anladın mı? Yani bir şey var. Mesela bak Amerika'daki olayları yorumlarken en önemli olay ne biliyor musun? 2017 senesinin ya Temmuz'unda ya Ağustos'unda olması lazım. Amerika'nın aşırı sağından bütün beyaz gençler ki bunların sayısı da çok olmuyor. Böyle bir şeyde Charlottesville kasabasında Charlottesville'de Tamam mı? Bir yürüyüş tertip ettiler. Yürüyüşün adı ne biliyor musun? Sağı Birleştir. United right. Hı hı. Şimdi bu yürüyüşte adamlar o kadar silahlıydı ki yani böyle ağı, makineli tüfekler, işte tabancalar, bilmem neyler herkes böyle şeyi çekmiş de gelmiş. Yani çoğu arabasında bıraktı. Ama böyle kask giymişler, böyle adamlar işte şey yapmışlar solcularla çatışacaklarını bildikleri için kalkan falan almışlar. Bir şeyler solcular bunlara karşı durdular. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Polis dedi ki adamlar yürüyüşe başladılar bir yere kadar gittiler. Sonra polis geldi dedi yürüyüşü dağıtıyoruz bu artık yasal değildir. Adamlar okey çektiler. Çünkü yasanın dışında bir şey yaptığın zaman ve sağcıysan çok küçük bir şey yapmış olsan bile hayatın mahvoluyor. Solcuysan yasanın dışına baya bir çıkabiliyorsun. Çok bir şey başına gelmiyor o kadar. Yerine göre değişir tabi de. O şehirde ne yaptılar biliyor musun? Adamlara dediler ki yürüyüşü dağıtıyoruz. Ondan sonra sağcıları küçük gruplara böldüler. Tamam mı? O e, Sorospu çocuklarının büyük kalabalığının içinden parça parça yürüttüler. Ve inanılmaz şiddet eylemlerine maruz kaldı sağcılar. Adamlar ona rağmen çekip de birilerini vurmadılar. Ne oldu biliyor musun sonra? <Gülüyor> şey e, Solculardan bir grup adamların elinde tüfek varmış. Otizmli bir sağcı çocuğun böyle arabasına tüfeği falan göstermişler, nişan almışlar. O da ananı sikim deyip böyle gaza basmış. Bir tane kalabalığın birine giriyor abi bu adam. Tamam mı? Orada e, aslında trafik kazasıyla çok alakası olmayan şişman bir beyaz kız var. Sorospu çocukları grubunun içerisinde. E, hı hı. Kız kalp krizinden ölüyor abi. Tamam mı? Ve buna ne, ne dediler biliyor musun bak? Bütün bu... Kalp krizi bu olay. Yani kızın öl ölüm sebebi kalp krizi. Otopsi raporunu gördüm ben. Abi bütün bu olaya ne dediler biliyor musun? Charlotteville'de beyazlar teröristtiriyor. Ve bunu insanlar kabul ediyorlar. Abi medya gücü o kadar derin ki. Yani Trump'ın medyayı gömmek, medya yok etmek gibi bir e, öncelikli hedefi olması lazım. Ama kendisi böyle davranmıyor. Benim aslında söylemeye Ama çalıştığım şey bu. Ama her konuşmada... İşte CNN'i miyenini dışlaması bilmem ne yapması. illaki ki bunlar akım medyada illa ki şey olmuyor mu? Manşet olmuyor mu? Abi manşet oluyor da Trump özgür medyaya saldırdı şeklinde manşet oluyor. Asıl sıkıntı nereden başlıyor biliyor musun? Şey yapmıyor Trump. Ee, mesela sosyal medya Trump'ın en büyük silahıdır. Adamın bütün seçim stratejisi, toplumla mesajlaşma, işte iletişime geçme, kitle iletişimi falan filan işlerini sosyal medyadan yapan bir adam Trump. Ama Trump hı hı. şey görmüyor yani. Hani e, ben bu sosyal medyada kendi adamlarımın sansürlenmesinin önüne bir engel koymalıyım ve bunun için bütün gücümle çabalamalıyım diye bir düşüncesi yok. İnce ince bir tek böyle Twitter kendisine birkaç işte bam falan atınca biraz sesi çıkıyor. Anladın mı? Hani bir sıkıntı buradan başlıyor zaten. Adamın, adamın en büyük sıkıntısı Twitter'ın kendisine işte senin attığın bu tweet doğru değil kardeşim deyip tweet'i silmiş olması. Ulan senin bütün seçim stratejisinin içine ediyor o Twitter. Sen bunun farkında değilsin. Anladın mı? Trump biraz cidden Erbakan gibi adam yaptırıl- yapmaya çalıştığı hiçbir şey doğru düzgün yaptırılmıyor. Bürokrasi işte falan, Amerika'nın müesses nizamı derin devleti Küreselciler derin devletin bir yarısı diyelim. Ama olduğu gibi karşı koyuyor. Milliyetçiler çok daha dağınık. Anladın mı? Şey değiller öyle. organize değiller. Yani sonuçları göreceğiz merak ediyorum bunun ben sonucunda. Ben de ama şöyle söyleyeyim hani gerçekten de insanlar sandığımız kadar salak değil. Bence Trump seçimi alacak gibi duruyor. Çünkü abi adamların savunduğu şey neyi biliyor musun? Şu anda Amerika'daki protestocular ne istiyor biliyor musun? Adamlar diyor ki polis teşkilatlarını kaldırın. Düşün. Abi bilmiyorum. Aklına getirebiliyor mu bunu ya? Aklına hafsalan alıyor mu? Adam diyor ki polis teşkilatını kaldırın diyor. Yani bizim aklımızın almayı birisi mesela Türkiye'de çıksa tamam mı? İki kişi çıktı böyle tabelaları çekti polis teşkilatları kaldırılsın dedi. Alan adamları içeri bile atmazlar deli derler aman koyayım. yani başka bir oyun var mı diye de düşünmedi değilim şu an. Niye diyeceksin ki kardeşim madem öyle bu sorusku çocukları düşünüyor mu kardeşim? Biz böyle saçma bir istekte bulunmak yerine daha makul hareketlerle elde edelim edeceğimizi. Böyle saçma bir isteğin şeyi mi olur? Ama tabii. Abi onlar da kendi kendi radikallerine sahip çıkamıyorlar. İpin ucu kaçmış durumda yani. Onlar da kendisi hmm. radikallerine sahip çıkamıyorlar. Medya gücüyle biraz kapatmaya çalışıyorlar. Hiçbir medya kuruluşunda mesela işte polis yasaklansın dediğini protestocuların duymuyorsun. Anladın mı? Protestocular daha çok böyle işte zenciler için adalet dediğini falan sanıyorsun. Ama adamlar buz gibi böyle listesini hazırlamışlar. Diyorlar ki yani böyle nasıl bir cesaretse polis teşkilatları yasaklansın kardeşim. Hani böyle bir talepleri var. Dediğim gibi yani Amerika kendi içinde savaştığı için küresel hegemonyasını artık sürdürebilecek bir şey değil. Daha bu savaş gider. Hani Trump'ın seçilmesi, başka birinin seçilmesi falan filan. Sen daha şeyi gör. Ee, gelecek seçimde Trump seçilmesin. O zaman bizim bahsettiğimiz dağda belde tüfekle dolaşan sağcı beyazlar var ya. O zaman bu sefer onlar ortalığı yakıp yıkabilir. Hem de böyle az buz yakıp yıkamazlar. Ha bildiğin en son bunlardan bir tanesi kafayı sıyırdığında 93 senesiydi bak. Yani ağır hasar veren bir adamdan bahsediyorum. Adamın bir tane pickup şeyi vardı, kamyoneti vardı. Pickup'ın içerisini komple patlayıcıyla doldurmuş adam. Oklahoma'da evet. şehirde federal binanın yarısını havaya uçurdu adam. Timothy McVeigh denilen bir adam bu. Adam yani o beyazlar da hani tahrip gücü çok yüksek bir şey. Siyahlar şehri yakıp yıkıyor falan filan da öbürleri bir tane adamla federal binaya hava geçiriyor. Farklı bir terörizm yani. Şimdi... O yüzden şey değil yani Amerika şu anda iki tane ülke. Bu iki ülke birbiriyle barış yapamıyor. Ve bunun sebepleri sadece derin devlet... Ve klik çatışmaları şeklinde değil. Sosyolojik bir so çatışma bu. Bir taraf diğerinin hükümdarlığını kabul etmiyor. Öbür taraf öbürünün hükümdarlığını kabul etmiyor. Ve böylece toplumsal çatışma zemini oluyor. Yani Amerika'nın başı boktan kurtulmayacak. Şu bir gerçek. Ee, Trump seçilmezse Türkiye'nin e, bu dış operasyonları dediğimiz meselelerde karşılaşacağı e, tepki, direniş, direniş... Kesinlikle çok farklı olacak. Evet. evet. Bizim için kötü olacak. Elimizden alacak. Evet. Bizim için kötü yani olacak. Yani o yüzden... Abi. Bilmiyorum. Trump zaten Trump... alacak gibi de duruyor benim gözümde. Ama... Şöyle söyleyeyim. Yani o kadar farklı ki abi yani şimdi bilgi çok farklı kaynaklardan geliyor. Analiz demiyorsun, Tamam mı? Biri Hı -hı. diyor ki Trump anketlerde 14 puan geride. Yani... Anketlerin ne kadar güvenilir olduğu da yani bir şeydir. Anladın mı? Bir sorudur. Ama 14 puan da az bir şey değil amına koyayım. Anladın mı? Hani e, Trump'ın gerçekten seçimi kazanması ve landslide hani böyle ezici çoğunlukla kazanması bizim için olabilecek en güzel şeydir abi. Bir kere Trump Türkiye yani nasıl desem izolasyonist bir adam. Anladın mı? Adam diyor ki Suriye'de bilmem ne için benim askerim Durup dururken orada savaşmasın. Hem para gidiyor hem askerlerin canı gidiyor diyor. Mükemmel bir söz ya bu. Bir Amerikan başkanının ağzından bir Türk'ün duyabileceği en güzel söz. Bunu devam etsin, ettirsin istiyoruz biz. Ama yani e, onun karşı karşıya olduğu güçler inanılmaz organize. Onun yanında olan insanlarsa biraz kısıtlı ve disorganize. Yani böyle çok e, aşırı teşkilatlanmış bir yapı değil. Anladım Podcast'ı kapatalım mı kardeş? 2 saat 10 dakika olmuş. Kapatalım mı abi? Aynen 2 saat 10 ee, dakikadır konuşuyoruz. Yoruldu zaten. Bence aynen biraz da yorulduk. Ama dediğim gibi Amerika konusu çok su kaldırır aga. Yani bu konu hakkında benim sistemli bir e, böyle başlık başlık hazırlayarak bir konuşma yapmam lazım. Amerika bizim Kesinlikle için çok bu. kritik. Çünkü giriş, adamlar giriş kısmıydı yani. Aynen aynen bu işin giriş kısmı daha ben şeyden bahsetmedim Bu adamlar eğitim sistemini işte siyahları her zaman iyi beyazları kötü olarak gösterecek şekilde dizayn etti 70'lerden 80'lerden beri bu, bu işe daha hiç girmedim çok derin bir kuyduru yani okuya bir taş atarsan yani 40 deliği bırak 40 bin deli zor çık şey 40 bin akıllı zor çıkarır o taşı O yüzden şimdi biz burada podcasti bitirelim Evet bitirelim Sayın abi. seyirciler e, ben savaş yağı bozan. Ve e, arkadaşım, sayın kardeşim Tulpar Yaraç'la beraber sizinle Galaktik Göktürk Podcast'inin e, ilk bölümünü paylaştık. Bundan sonraki podcastlerde... Herkesi saygıyla selamlıyorum. Aynen. Bundan sonraki podcastlerde görüşmek dileğiyle görüşürüz. Kendinize iyi bak. Aynen.